Seslendiren Berfu Kılıç Kitabın adı Deniz Kızı olmak çok önemlidir Kitabın yazarı Gözde Baytan Kitabın türü Öykü Sayfa sayısı 93 Kitabın arka yüzü Doğrular eğri, yanlışlar doğru, gerçekler gerçektir çocukken Bu hikaye o zamanlara bir yolculuk İçindeki küçük çocuğun hikayesi bu Ayrım 2 Şimdi her şeyi unut seni yeniden 6 yaşına davet ediyorum. Sayfa 5 Kimsin sen? Ben Sahra, dedi küçük kız. Biraz yoruldum. Burada sizinle oturabilir miyim bir süre? Yıldızlar birbirlerine baktılar, şaşırdılar. Cevap vermeden önce düşündüler birkaç dakika. Kız gerçekten de yorgun görünüyordu. Peki buraya bilinçli mi gelmişti? Nerede olduğunun farkında mıydı? Korkmuyor muydu gerçekten? Buraya yolu düşen insanlar önce ne yapacaklarını bilemez, ardından dehşete kapılır ve kaçarcasına geri dönerlerdi. Oysa bu kız onlarla konuşma cesaretini bile göstermişti. Daha da parladılar aniden. Dünyadakiler ışığı dışarıdan yansıttıklarını düşünseler de, hepsinin içinde kocaman bir ışık kaynağı vardı. Sevinçlerini saklayamaz, hemen parlayı verirdi bedenleri. Aynı şimdi olduğu gibi. Küçük kızın cesaretine ve kararlılığına hayran kalmışlar. Ona kucak açmaya karar vermişlerdi. Hem yeni bir arkadaş hiç de fena olmazdı. Sahra burada dinlenebileceğini biliyordu. Yıldızlardan bir cevap beklediği de yoktu esasında. Ama sırdaş olsalar ne güzel olurdu. Konuşmadan yan yana oturdular gökyüzünde. Yıldızlar ışıklarıyla aydınlattılar hem evreni hem Sahra'yı. Hadi uyan geç kaldın. Sahra, Sahra uyan. İki minik göz hızla açıldı. Geri dönmüştü. Evinde, yatağındaydı. Önce hüzün kapladı içini. Altı yaşında bir çocuk hüzün nedir bilir miydi? O biliyordu. Annesinin ısrarcı sesiyle hüzün yerini sıkıntıya, ardından da öfkeye bıraktı. Okulu sevmiyordu. Her sabah gitmek zorunda olmayı daha da sevmiyordu. Belki de anne ve babası okulda çok faydalı şeyler öğretiliyor sanıyorlardı. Olamaz mıydı? Belki de okul güneşle ve yıldızlarla konuşmayı, dünyayı tanımayı ve sevmeyi, hayvanlarla ve böceklerle oyun oynamayı öğretiyor diye düşünüyorlardı. Evet, kesin öyle sanıyorlardı. Üzüldü bir an onlar için. Hayal kırıklığına uğrayacaklardı. Ama yine de gerçekleri mutlaka anlatmalıydı. Servis kaçacak, acele et diye bağırdı annesi telaşla. Tamam, önce okula gidecekti. Hem onları kırmadan bu işi nasıl anlatacağını düşünür, provasını yapardı. Önce okula gitmek en mantıklısıydı. Sahra'nın çok fazla arkadaşı yoktu. Kendi arkadaşlığından aldığı zevki bir türlü başkasında bulamamıştı. Kendisiyle istediği kadar hayal dünyasına dalabiliyor, masal diyarlarda gezinip perilerle oyun oynayabiliyordu. Arkadaşlarıyla girdiği sınırlı dünyada yalnızlaşıyor, saklambaç ya da dedikodu oyunlarından sıkılıp hayal dünyasına özlüyordu. Okuldaki en yakın arkadaşı Yasemin'di. Bir parça da sırdaşıydı belki. O sabah okulun bahçesinde sırrını açıklayıp yardım istedi arkadaşından. Anne ve babasına durum nasıl açıklayacaktı? Yasemin anlayamadı. Öylece baktı sahranın suratına. ''Biz burada bir sürü ders öğreniyoruz. Bunlar önemsiz mi?'' diye sordu ve ardından da ''Bunları öğrenmek bize önemli insanlar yapacak.'' diye de ekledi. Aileleri onları bu yüzden yolluyordu okula. Bu sahra da bazen ne saçma şeyler söylüyordu. Sahra bu konuyu bir daha açmamaya karar verdi. Nasıl da düşünememişti. Yasemin'e göre dersler çok önemliydi. Çalışmak da çok önemliydi ve hele başarılı olmak en önemlisiydi. Önemli olmak ne kadar da önemliydi. Anlatıp dururdu. İleride çok önemli bir yönetici olacaktı. Babası da önemli bir yöneticiydi. Öyle diyordu. Sahra bunu hiç anlayamamıştı. Bir keresinde Yasemin'e yönetici ne demek diye sorduğunda çok önemli bir şey diye cevap vermişti arkadaşı. O gün anladı, bazılarının hayali sadece önemli olmaktı. Acaba neyin önemli olup neyin önemli olmadığına kim karar veriyordu? Derslerde henüz bu konuya gelmediklerine pek ayıflandı. Acaba bulutların arasında uçmak, deniz kızı olmak, yıldızlara hikayeler okumakta önemli sayılıyor mu diye merak etti. Belki de bilim adamları, babası bilim adamlarından bahsederken çok ciddileşir, her şey bildiklerine inanırdı. Önemli şeylerde de mutlaka onlar karar veriyor olmalıydı. Bunları da önemli bulmuştu. Kocaman bir kitap canlandırdı gözünde. Çok ciddi bir kitap. Hatta o kadar ciddi ki birazcık da sıkıcı bir kitap. Kapağında büyük harflerle Önemli İşler kitabı yazıyordu. Kapağını çevirip ilk sayfaya baktı. İşte oradaydı. Birinci sayfada kocaman yazıyordu. Madde 1 Bulutların arasında uçmak, deniz kızı olmak, yıldızlara hikayeler okumak çok önemlidir. İçi içine sığmadı. Annesi ve babasına bundan da bahsetmeye karar verdi. Biliyordu, ailesi kitaplarda yazan şeylere hemen inanırlardı. Kıkırdadı içinden. Ne komikti şu ailesi. Kitapları da insanların yazdığını unuturlar, dünyanın gerçeklerini öğrenmek için etraflarına bakmaz, kitaplara gömülürlerdi. Kitabın hayal ürünü olduğunu söylemezse kesin Sahra'ya da inanırlardı. Yoksa küçük bir çocuğu kim takardı? Kendinden memnun gülümsedi. Sonra düşündü. Peki esas konuşmak istediği konu neydi? Hatırlayamadı. Biraz daha düşündü. Yine hatırlayamadı. Belki de artık önemi yoktu. Can oyun oynamak istiyordu. Pek kimseler bilmez ama Önemli işler kitabı kalple işbirliği yapar ve sadece bir maddesi vardır. Eğer ki Sahra'nın kalbi dünyayı unutmuşsa ve canı bahçeye koşmak istiyorsa, kitabın kapağını açıp ilk sayfaya baktığınızda karşılaşacağınız madde şöyle olur. Madde 1. Bahçeye koşup kelebeklerle oyun oynamak çok önemlidir. İşte yeni bir hafta sonu. Sahra sevinçle kalktı yataktan. Bugün ailesiyle hayvanat bahçesine gidecekti. Annesi söz vermişti. Kahvaltı ederken gözünde kocaman bir orman canlandırdı. Bu orman nane şekeri kokuyordu ama fıstıklı dondurma tadı vardı. Toprağı jöle kıvamındaydı ve içinde büyük bir kermes vardı. Kermeste tüm meşhur hayvanlar toplanır, insan türüne poz üstüne poz verir ve kazandıkları neşeyle ormanlarına sihir yağdırırlardı. Sahra'nın içini müthiş bir kahkaha kapladı. Kim bilir nasıl da sevineceklerdi Sahra ve ailesini görünce. Karşılıklı şakalaşacaklar ve birbirlerinin taklitlerini yapacaklardı. Sahra maymun olacak, maymunlar da Sahra olacaktı. Sahra her şeyi fotoğraf makinesine kaydedecek, hayvanlar ise hiç oralı olmayıp bir süre sonra unutmak üzere eğlencenin tadını çıkaracaklardı. Çok müthiş bir gün heyecan içinde Sahra'yı bekliyordu. Sahra Alman'a girdiğinde yalnızdı. Burası öyle büyüktü ki Sahra'nın odasının tam 100 katı olmalıydı. Gezindi, ağaçlara dokundu, koştu, durdu, yoruldu. Fakat etrafta hiç hayvan yoktu. Yoksa burası hayvanat bahçesi değil miydi? Sahi annesi ve babası neredeydi? O anda sağ tarafta ağaçların arasında gördü onu. Ne kadar da güzeldi. Aynı zamanda komik ve biraz da çirkin. Hatta bir parça da tuhaf. Hayatında hiç görmediği kadar güzel saçları ve gözleri vardı. Uzun pembe saçlar ve yemyeşil gözler. Hayatında hiç görmediği kadar komik bir kafası vardı. Kalp şeklinde. Resim dersinde çizmeye çalıştıklarından. Hayatında hiç görmediği kadar çirkin bir kuyruğu vardı. Up uzun mavi bir spagetti gibi. Hayatında hiç görmediği kadar tuhaf bakışlara sahipti. Her şeyi anlayabiliyormuş gibi. Şefkatli ve muzır. Seni bir yere götürmek istiyorum. Deyip kıkırdadı bu çok güzel, komik, çirkin, tuhaf şey. Sahra meraklandı. Heyecan içinde peşine takıldı. Birlikte gittikleri yeri gördüğünde sevinç çığlığı attı Sahra. İşte oradaydı, orası, inanamıyordu. Hayalini kurdu, kendine ait olan dünyası. En son bu şekilde bırakmıştı. Pembe ve mor bulutlar, bembeyaz bir gökyüzü. Aylardır kafasında bunun hayalini kurmuş, eklemeler, çıkarmalar yapmıştı. Önce kocaman bir şelale koymuştu mesela, suları gökyüzünden dökülen. Çam ağacı süsü renginde, pas parlak bir şelaleydi bu, suyu simliydi. Sonra vazgeçti, siliverdi şelaleyi. Yeri, göğü, her yeri denizle kapladı. Kendine yüzgeçler yaptı, deniz kızı oldu. Ondan da bir süre sonra vazgeçti, siliverdi hepsini. Sonunda pembe ve mor bulutları bembeyaz gökyüzüyle baş başa kaldı. İçi açıldı, huzurla doldu. Altı yaşında bir çocuk huzur nedir bilir miydi? O biliyordu. Gözlerini kapattı. Yumuşacık rüzgar yanaklarını öptü. Hatta biraz da gıdıkladı. Sahra gülümsedi. Bu rüzgar arkadaş canlısı ve şakacıydı. Çok rüzgar tanımıştı. Bazılarıyla arkadaş olmuş, bazılarının ise uzak durmayı tercih etmişti. İnsanlar rüzgarları saçlarını dağıtan, bedenlerini üşüten ya da sıcakta serinleten bir şey olarak görürlerdi. Sahra ise onları duyardı. Rüzgarlar konuşmayı pek sevmezdi. Onlar hissedilirdi. Sahra da öyle yaptı. Gözlerini kapadı ve rüzgarlarla oyun oynadı. Hatta arada bir istemsizce kıkırdadı. Dünyası ne kadar da güzeldi. Gözlerini açtı yine. Gökyüzüne parlak bir yıldız kondurdu. Onun dünyasında sadece bir tane yıldız olacaktı. En azından bugün için. Yıldız kocaman gülümsedi. Beni yarattığın için çok teşekkür ederim. ''Burası çok güzelmiş.'' dedi. Sahra şaşırdı. Yıldızı o yaratmamıştı. Sadece dünyasına davet etmiş, o da davetini kabul etmişti. Hepsi bu. Bazen yıldızlar da insanlar gibi tuhaf şeyler düşünebiliyordu demek. Bu yıldız kendi seçimiyle burada olduğunu farkında bile değildi. Sahra'yı bir anda Tanrı yapmıştı. Bu düşünce üzerine yıldızdan vazgeçti. O dünyasında sadece oyun arkadaşları istiyordu. Kendisine itaat eden yıldızlar değil. Sen çok güzel bir yıldızsın. O kadar güzelsin ki burayı seninle paylaşabilmek için seni dünyama davet ettim. Çok şanslıydım ki kabul ettin. Seni ben yaratmadım güzel yıldız. Sen istediğin yerde parlayabilecek kadar özgür ve güçlüsün. Aynı benim gibi. Arkadaş olabiliriz sanmıştım. Ama gördüğüm kadarıyla sen kendine bir tanrı arıyorsun. Tanrı olmak istemiyorum. Umarım aradığın tanrıyı bulabilirsin. Hoşçakal. Dedi. Yıldız kayboldu. Sahra o an yıldız olmaya karar verdi. Kendisine kanatlar taktı, gökyüzüne uçtu. Dünyasını kendi ışığıyla aydınlattı. Parladıkça parladı. O kanatlı bir yıldızdı. Dünyası daha başka göründü gözüne. Hem çok küçük, hem çok büyüktü. Pırıl pırıldı ama bir tarafı da karanlıktı. Her yeri çok net göremiyordu mesela. Kocaman dünyasında nereye bakarsa orası aydınlanıyordu sadece. Geri kalan kısımlar karanlıkta kalıyordu. Bir tarafı çok neşeliydi, bir tarafı birazcık hüzünlü. Ne acayip bir dünyaydı bu, ne kadar güzeldi. Arada bir yıldız olmaya karar verdi. Dünyasına buradan bakmak pek eğlenceliydi. Bir kıpırtı gördü aşağıda, bir hareket vardı. İnip bakmaya karar verdi, onu unutmuştu. Hala oradaydı, Sahra'yı bekliyordu. Dönelim mi artık? Uzun zamandır buradasın. ''Annenle bana endişelenecek.'' dedi. ''Tabii ya, o hala annesi ve babasının küçük kızıydı. Endişelenen, seven, kızan, merak eden bir ailesi vardı. Yoklarmış gibi davranamazdı. Birlikte ormana döndüler. Ona baktı. ''Peki sen kimsin?'' diye sordu. ''Ben senim. Ne yaparsan yap, her zaman seni seveceğim ve koruyacağım.'' ''Anlamadım. Ben benim, sen ben değilsin. Kimsin gerçekten?'' ''Bir gün anlayacaksın.'' dedi o. Sahra o bir günü beklemeye karar verdi. Zaten acelesi yoktu. Şimdi düşünmesi gereken başka şeyler vardı. Annesi ve babasını bulmalıydı. Ondan ayrıldı. Ormanın derinliklerine koştu. ''Sahra neredeydin? Bizim yanımızdan ayrılmaman gerektiğini kaç kere söyledik. Ne kadar sorumsuz bir çocuksun.'' diye bağırdı babası. Annesi hem korkmuş hem de rahatlamış gözlerle kendisine bakıyordu. Sahra ikisine de aldırmadı. Sorumlu olmak, ailesinin isteklerini yerine getirmek ve onların hislerine kendi hislerinden daha fazla önem vermekten başka bir şey değildi. Bunu zamanla öğrenmişti. Ailesinin koyduğu kuralları ne zaman unutsa, ailesi ne zaman endişelense, korksa, sinirlense, bunun hep Sahra'nın sorumsuzluğundan olduğunu söylerlerdi. Bu durumda babası da çok sorumsuzdu. Çünkü geçen gece eve geç gelmişti ve Sahra çok endişelenmişti. Ayrıca annesi de çok sorumsuzdu. Babasıyla kavga edip ağlamıştı ve Sahra çok üzülmüştü. Tam 15 dakikadır ortalıkta yoksun. Neredeydin? diye yineledi babası. Sadece 15 dakikacık mı oldu? Keşke biraz daha vakit geçirseydim diye düşünmeden edemedi Sahra. Nerede olduğunu tabii ki söylemeyecekti. İnanmazlar ve üstüne üstlük daha çok sinirlenirlerdi. ''Maymunları aramaya çıkmıştım. diye cevap verdi. O gün asık suratlı annesi ve babasıyla sincapları, kuşları ve aslan yavrularını gezdiler. Annesi ve babası sincap, kuş ve aslan yavrusu görürken sahra bir bebek, sihirli bir melek ve ateşten bir rüzgar gördü. Önce sağa döndü. Sıkıldı, sola döndü. Ondan da sıkıldı. Yüzünü tavana verdi. Tavan beyazdı. En sol köşede siyah bir nokta vardı. Biraz sağında da ufak bir çatlak. Sahra'nın odasının tavanıydı bu. Çatı katında olduğundan üçgen şeklinde ve ahşaptı. Sahra'ya göre basbayağı kanatlıydı. Bir koruyucuydu. Tam bir kahramandı hatta. Sahra'nın odasını tepeden sarıp sarmalar kötülüklerle savaşırdı. Hiç yorulmayan, yılmayan, çok güçlü bir kahraman. Dünyada kötülük olduğunu öğrendiğinden biri hayatında kendisini koruyan, kollayan bir kahramanı olsun istemişti. Aradığı kahraman annesi ya da babası değildi, bunu biliyordu. Ailesinin her şey bildiğini düşündüğü zamanlar elbette olmuştu ve bu zamanlarda gidip kafasındaki soruları onlarla paylaşmış, bir cevap aramıştı. ''Korkuyorum, bu dünya bitince ne olacak?'' diye sormuştu Sahra birkaç defa. ''Cennette buluşacağız.'' demişti annesi. Peki cennetten sonra ne olacak? Bir şey olmayacak kızım. Orada sonsuza kadar hep birlikte yaşayacağız. Tamam, peki birlikte yaşadıktan sonra ne olacak? Sonrasını soruyorum. Sonsuzluğun da sonrası. Her şeyin sonrası. En, en, en sonrası. Sonrası yok. Cennette buluşup çok mutlu olacağız. Sahra bunun doğru olmadığını hissediyordu. Annesi Sahra'nın sorularının cevabını bilmiyordu işte. Babasının cevapları da 3 aşağı beş yukarı aynıydı. Cennet ve mutluluktan bahsediyorlardı ama gözleri belirsizlik ve korkuyla bakıyordu. Birkaç kere daha denedikten sonra emin oldu. Cevapları ailesinde değildi. Peki cennette sonsuza kadar birlikte yaşayacağız deyip pes etti sonunda. Geceler boyu bu soruyu düşünüp korktu, korktu ve korktu. Sonra soruyu unuttu. Bekleme odasında dergi karıştıran bir anne sabırsızlığında oyalandı durdu. Soru o minicik beyninde. Gün gelecek, Sahra bir genç kız olacak ve içinde bu soruyla yeniden karşılaşacaktı. Ama daha seneler vardı. Sahra kötülüğün varlığını duymuştu ama henüz karşılaşmamıştı. Nedir, kimdir, nasıl biridir bu kötülük bilmiyordu. Görse tanımazdı. Kötülükle ilişkisi... Pek zayıftı kısacası. Filmlerde ve peri masallarında hep karşısına çıkardı ama bir türlü tanımlayamamış, içinde bir yere oturtamamıştı. Anlamadığı bir şeyle de savaşamazdı. Bu yüzden mutlaka onun adına savaşan bir kahramanı olmalıydı. Tavanı bembeyaz kanatlarıyla aradığı kahramandı işte. Yattığı yerde gülümsedi. Kahramanlı bir öpücük yolladı ve yataktan kalkıp yeni günün içine karıştı. Bu yeni gün Sahra'ya bol oyun, sihir, şahane bir spagetti, bir bardak vişne suyu ve bir parça da çikolata hediye etmişti. Daha ne olsundu? Hayat işte buydu. Yine o oyun odası. Bebekler, trenler, peluş oyuncaklar ve boyama kitaplarıyla dolu o kasvetli oyun odası. Sahra buraya her gelişinde oradaki tüm oyuncakların yalancı olduğunu düşünürdü. Sevimli gibi görünmeye çalışırlar ama mutsuzluk ve korku içinde yaşarlardı. Sahra oyuncakları her görüşünde bilirdi ki birkaç dakika sonra boğazına kocaman bir çubuk sokulmaya çalışılacak, sırtını ve karnını açması gerekecek, sonra da o buz gibi metal şeyle nefesi dinlenecekti. Korku içinde oturacak ve ona söylenenleri yapacaktı. Belki de bedenini yine yapacaklardı. Bu doktorun ne yapacağı hiç belli olmazdı. Bekleme odasında geçen her dakika Sahra'nın midesine inen bir yumruk gibiydi. Doktor randevularını sevmiyordu ama mecburdu. Sa Mesela erken yatmalıydı. Misafirler varken sessiz olmalıydı. Önüne ne konsa yemeliydi. Akıllı, uslu olmalıydı. Of ne kadar çok kurallı bir dünyaydı. Büyümeli ve kendi kurallarıyla yaşamalıydı. Canı ne istiyorsa onu yapacağı günleri hayal etti. Kafasında planladı hemen. Öncelikle istediği kadar dondurma yiyecekti. Dondurma yüzünden hasta olursa da tüm gün yatıp, çorba içip, televizyon seyredecekti. Saatlerce barbileriyle oynayacak, yemek saatine de kendisi karar verecekti. Hatta acıkmazsa yemek bile yemeyecekti. Vay be diye düşündü. Hayat büyüyünce çok heyecanlı ve eğlenceli olacaktı. Hemen büyüdü Sahra. Güzel bir genç kız oldu. Upuzun saçları ve yemyeşil gözleri vardı. Tüm gün dondurma yiyor, kola içiyor ve şarkı söylüyordu. Kendisine pastalar yapıyor, alışverişe çıkıyor, çimlere yatıp toprağın masallarını dinliyordu. Tam prenses olmuştu ki bir anda kararmaya başladı. Bedeni yavaş yavaş şişti. Karardıkça karardı, şiştikçe şişti. Kocaman, simsiyah bir top haline geldi sonunda. Bir kıvılcım çıktı önce. Kıvılcım alevlere dönüştü. Artık kocaman bir ateş topuydu. ''Ağzını aç bakalım. Kocaman bir A de.'' dedi yine o sevimsiz doktor. Hala buradaydı. Büyümemişti henüz. Hala altı yaşındaydı ve hala ailesinin kurallarıyla yaşıyordu. Kocaman bir ateş topu falan da değildi. Bildiğimiz Sahra'ydı işte. Sahra yine her zamanki gibi o gün de kendisine söylenenleri harfiyen yaptı ve ardından annesiyle eve döndü. Bir doktor günü daha bitmişti. Şükürler olsundu. Sahra'nın oyun arkadaşı çoktu. En sevdikleri halının saçakları, annesinin okul havası, televizyon kumandası ve bir de odasının camıydı. Bu sihir ve sürpriz dolu arkadaşlarla hayat sıradanlıktan kurtulur, dünya yeniden macerayla dolardı. Sabah uyandığında fark etti, bugün sırlarla doluydu. Güneş uyanmıştı, gökyüzü ağlamaklıydı, ev sessiz, Sahra ise heyecanlıydı. Oyun arkadaşlarını toplayıp evin derinliklerine karışmalı, Gizem'in içine dalmalı, evin gamzesiyle tanışmalıydı. Sır dolu bakışlarını takınıp bir dedektif edasında salona girdi. Karda yürüyecek, izini belli etmeyecekti o. ''O da ne? Bir fısıltı mıydı bu duyduğu? Düşmanlar mı gelmişti?'' ''Hayır, annesi telefonla konuşuyordu. Sahra kakırdadı içinden. Komikti. Biliyordu ki annesi gerçekten de telefonla konuşuyordu.'' Arkadaşı şimdi çıksa gelse konuşası kaçardı. Büyü telefondaydı. Büyükler de özlüyor olmalıydı oyun arkadaşlarını. Yoksa bir telefona böyle çok laf anlatılır mıydı? Büyükler halı saçaklarının gizemini, buzdolabının sırdır derinliklerini, şampuan şişeleriyle seslerini, tüm evrene duyurabileceklerini unutmuşlardı belli ki. Unutmuşlardı ama özlüyorlardı. Eğer ki bir büyüğün gözlerine uzun süre bakarsanız, nasıl da yalnız ve nasıl da sıradan hissettiğini anladığınızda kendinizi hissizler diyarında bulurdunuz. Hissizler diyarında oyun yoktu, sihir yoktu, merak yoktu, gizem yoktu, heyecan yoktu. Nasıl olsundu? Ev sahipleri ağırlamayı bilmez, ışıkları kapatır, evde yoklarmış gibi davranırlardı. Kimse konuşmazdı. Sahra birçok kere gitmiş, uzaktan izlemişti onları. Görebiliyorlardı ama görmüyorlardı. Duyabiliyorlardı ama duymuyorlardı. Hareket edebiliyorlardı ama etmiyorlardı. Sucuğun yağı akla gelirdi onları böyle görünce. Şekilsiz, şemalsiz donmuşlardı. Rüzgar esmez, şarkı çalmaz, renkler salınmazdı ortalıkta. Dümdüzdü, havada asılı kalmış, kıpırdamaya takatsiz. Ne olurdu yani annesi güneşle şarkı söylese, hatta bir albüm çıkarsa, meşhur olsa, akşamları çayına iksir koysa, büyücü olsa, karda koşsa, rüzgar olsa, yaptığı çorbanın içine atlayıp dalguç olsa. Annesine baktı ama annesi hiçbiri olmadı, kelime de kalmadı. Sahra uzun uzun aynaya baktı, kendisini inceledi. Gözleri, ağzı, burnu, saçları hepsi Sahra'ya aitti. Hayran oldu kendisine. Aynanın tam karşısına bağdaş grup oturdum. Gözlerini gözlerine dikti. Kendisini gördü. Sonra konuşmaya başladı. Sana söylemek istediklerim var. Sen benim gördüğüm en güzel, en ışıklı ve en değerli insansın. Seninle vakit geçirmeyi, senin arkadaşlığını çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Sen benim en yakın arkadaşımsın ve ne olursa olsun ben seni hep sevip hep destekleyeceğim. Tüm gün ağlasan, anneni ve babanı üssen, arkadaşların tarafından sevilmesen bile benim hiç umrumda değil. Bunları hiç unutma olur mu? Sahra kapısının arkasından gelen gülüşme seslerini duydu. Ailesi belli ki konuşmasına kulak kabartmış, her zamanki şaşkınlıklarıyla Sahra'yı dinlemiş ve bunu elbette komik bulmuşlardı. Sahra bunu hiç anlayamamıştı ama alışmıştı. Annesi, babası ya da okul arkadaşlarıyla nasıl konuşuyorsa kendisiyle de konuşuyordu elbette. Bundan daha doğal ne olabilirdi ki? Annesi ya da babasının kendileriyle konuştuklarını hiç görmemişti bugüne kadar. Okuldaki en yakın arkadaşı Yasemin de bunu yapmazdı. Tüm gün başkalarını dinlerler, anlamaya çalışırlar, inanırlar, güvenirler, severler. Bazen kızarlar ve bu şekilde günlerini geçirip bitirirlerdi. Hepsi de başka insanların fikirlerini, hislerini ezberebilir ama onlara kendilerini sorsanız ya boş gözlerle bakarlar ya da olmak istedikleri kişiyi kendileriymiş gibi anlatırlardı. Bu nedenle insanların içini görmekten başka çareniz yoktu. Sözlerini itibar etmek pek zordu. Başkalarını dinlemek, önemsemek erdem sayılırdı. Bunu kendiniz için yaptığınızda ise sizin ye kibirli ya da budala olduğunuzu düşünürlerdi. Sahra'ya yine gülüyorlardı işte. Bir anda içini nefret kapladı. Altı yaşında bir çocuk nefret nedir bilir miydi? O biliyordu. Bu nefret hissini görseler kim bilir beni nasıl da ayıplarlar diye düşünmeden edemedi. İnsanlar nefret etmemeliydi, öfkelenmemeliydi, bağırmamalıydı, isyan edip ağlamamalıydı. Sahra'nın içi sıkıldı. Sesini daha da yükselterek konuşmasına devam etti. ''Sahracığım ben seni her şeyinle çok seviyorum. İstediğin zaman öfkelenebilirsin, istediğin zaman bağırabilirsin ve hatta tepinebilirsin. İstediğin zaman çılgınca kahkaha atabilir, ardından ağlamak istersen ağlayabilirsin.'' de. ''Senin her haline hayran olduğumu söylemek istedim.'' Yerinden yavaşça kalktı ve odasının kapısını açtı. Ailesiyle kapıda yüz yüze geldiler. Sahra, ''Çok acıktım. Hadi akşam yemeğimizi yiyelim artık.'' dedi ve yanlarından geçip gitti. Sahra ne kadar uzun zamandır uyanık olduğunu bilmiyordu. Odasının içinde sakince uçarken yakalamıştı kendisini. Buna tam uçmak da denmezdi aslında. Bir melek sakinliğinde dalgalanıyordu. Dalgaları tüm odayı dolduruyor, odayı ve Sahra'yı içine alıyordu. Neyin nerede başlayıp nerede bittiğini ayırt etmek artık imkansızdı. Sahra kimdi, başı sonu neresiydi? Sanki her yeri kaplıyordu ama aynı zamanda da hiç yok gibiydi. Bir Meltem esintisine mi dönüşmüştü acaba? Odada diğerlerini de hissediyordu. Gözleriyle görmüyordu, hayır, ama olduklarını bilmek için gözlerine ihtiyacı yoktu. Oradalardı işte, tanıdıklardı, dostlardı, yakınlardı. İsimleri, cisimleri, kaç yaşında oldukları hiç önemli değildi. Onlarla ilgili herhangi bir bilgiye sahip de değildi. Ama onları kendisini bilir gibi biliyor, tanıyordu. Birlikte dalgalandılar, dalgalandılar ve dalgalandılar. Bu kadar büyükken, bu kadar kocamanken, o minicik bedene nasıl sığdığını düşündü, şaşırdı. Bu kadar sonsuzken, bu kadar tamken, nasıl gündelik yaşantısına döneceğini bilemedi, şaşırdı. Her gece yaptıkları bu ritüeli yine her sabahki gibi unutacağından habersiz tadını çıkardı dalgalı halinin. Ritüel katman katman açıldı gökyüzüne, giderek büyüdü, bir oldu dünya. Dünya küçüklüğünü hatırladı. KKlar attı. Bir neşe aldı ortalığı. Bir huzur hatırlattı varlığını. Tüm güneşler, tüm yıldızlar, tüm gezegenler, tüm galaksiler kucaklaştı. Aynı oldu. Ayrılık bitti, kavuşma oldu. Bu ritüel birleştirdi, bu ritüel ayırdı. Niyetler tutuldu, dilekler dilendi. Yine görüşmek üzere sözleşildi. Kırılan bir cam bozu gibi tuzla buz oldu her şey yeniden. Dünyada yeni bir gün başladı. Sahra gözlerini açtı. Kahvaltısını etti, dişlerini fırçaladı ve sınav günü sıkıntısını içinde hissederek okulun yolunu tuttu. Yine korkuyordu. Bu arada bir yaşadığı bir duyguydu. Sahra'ya çok tanıdıktı. Aslında korku pek şakacıydı. Sizi bir yerden yakaladı mı, daldan dala zıplar, koşar, yorulmaz, uslanmazdı. Yaramaz bir çocuk gibiydi. Dikkat çekmek ister, görülmeye can atar, kollarını boynunuza dolar, ilgi beklerdi. Şeytan tüyü vardı onda. Teslim olmak an meselesiydi. Sahra bugün tuvalet canavarlarından korkarak başlamıştı gününe. Sınıf arkadaşından duyduğuna göre geceleri tuvalet canavarları karanlıkta pusu kurar, çocuklara saldırırlardı. Bu hikayeyi duyduğundan beri huzursuzdu. Korku hemen gelip dolamıştı kollarını. Sahra beklemediği bir anda yakalanmış, teslim olmuştu. Önce, ''Ya Tanrı bana kızıp beni cezalandırırsa?'' dedi içindeki ses. Korktu. Ardından annesinin ve babasının ölümüne sıçradı düşünceleri. ''Ya giderlerse?'' dedi yine aynı ses. Kalbi ağırlaştı, biraz daha korktu. Adım adım büyüdü korku. Sahra kendisini korku sandı. Kaçamadı, sıkıştı. Aldığı nefes ağırlaştı, neredeyse katılaştı. Korku artık her yerdeydi. Hayat kendine yer bulamadı, ufaldı, minicik oldu. Haklıydı, sonuçta bedeni küçüktü. Bu kadar çok şeyi aynı anda içinde barındıramazdı. Öyle bir nokta geldi ki gücü tükendi. Korkuyu daha fazla taşıyamadı. Tıpkı tonlarca ağırlığı saatlerce kollarıyla taşıyan ve sonunda gücü tükenince bırakmaktan başka çaresi kalmayan biri gibi o da korkuyu bıraktı. Tam kendisini yenilmiş gibi hissederken bir şey fark etti. Gitmişti, yoktu, korku kaybolmuştu, inanamadı. Biraz önce nefesi sıkışıyordu. Şimdi ise sıkışmanın yerinde yok vardı. Hiçbir şey vardı. Boşluk vardı. Bu boşluğun içindeki hafiflik dayanılmaz şekilde rahatlatıcıydı. Sahra yaşamın yepyeni bir kapısından içeri ilk adımını attı. O gün korkuyla ilgili bir şey fark etti. Korkuyu yüklenen insanlardı. Kollarını alan, taşıyabilmek için çabalayan, direnen, yorulan ama bıkmayan insanlar. Korkuyla ilişki kurmayı bilmiyorlardı. Hiç dinlememişlerdi belli ki. Acele edip kurtulmak en iyisiydi. Sahra meraklandı. İşin özünü öğrenmeye karar verdi. Aldı başını Korkular ülkesine gitti. Korkular ülkesi ise panayır alanına benziyordu. Rengarenkti. Şaka ve eğlence doluydu. Sahra şaşkınlık içinde buradan hoşlandığını fark etti. Birazdan Korkular kraliçesinin huzuruna çıkacaktı. Heyecanlandı. Nasıl biriydi acaba? Korkuların sırlarını anlatacak mıydı? Sabırsızlık içinde buluşma anını beklemeye başladı. Bu sırada yanına utangaç bakışlı, mahcup bir solucan geldi. Sahra panayır alanının ortasında öylece duruyor, yanına yaklaşmaya çalışan solucana bakıyordu. Ne istediğini anlayamamıştı. Solucan usul usul yaklaştı. Kafasını kaldırıp bir mahcup bakış daha attı. Sahra, Solucan'ın oyunundan sıkıldı. ''Merhaba, Solucan. Bana söylemek istediğin bir şey mi var?'' dedi. ''Selam. Şey, evet. Yani söyleyeceklerim var ama bilmiyorum. Belki de yoktur.'' dedi Solucan. ''Anlamıyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı, yok mu? Birazdan kraliçeyle görüşeceğim. İzin verirsen yalnız kalıp soracağım soruları düşünmek istiyorum.'' ''Kraliçe mi?'' ''Bizim bir kraliçemiz yok sanırım.'' Olsa da görüşebileceğini sanmıyorum. Burada herkes çok meşgul. Sahra'nın kafası karışmıştı. Ne diyeceğini bilemedi. Solucan bir adım daha yaklaştı. Haydi arkadaş olalım. Çok komik hikayelerim de var. Sana hepsini anlatırım istersen. Dedi. Bir huzursuzluk kapladı içini. Kraliçe gerçekten de yok muydu? Korkuları kim ona anlatıp işin sırrını verecekti? Buraya boşuna mı gelmişti? Sahra bu düşüncelere dalmışken bir anda fark etti. Solucan bedeninde geziniyor, kendisine rahat bir alan arıyordu. Sahra bedeninde izinsiz gezilmesinden hoşlanmadı. Eliyle savuruverdi solucanı ve oradan uzaklaştı. Rengarenk uçan balonların bulunduğu alana yöneldi. Şarkılar çalıyor, herkes dans ediyordu. Timsah kafalı insanlar, fare bedenli atlar, çamurdan ağızlar, simsiyah ayaklar, minik solucanlar ve daha ne olduğunu çözemediği birçok şey neşe içinde hep birlikte hareket ediyordu. Sahra balonlardan ve söylenen şarkılardan kendisini alamıyor, bedeni mıknatıs gibi oraya çekiliyordu. Ne kadar renkli ve sesli bir yerdi burası. Kraliçe gelene kadar onlara katılmaya karar verdi. ''Merhaba, beni de oyununuza alır mısınız?'' diye seslendi. Tüm başlar Sahra'ya çevrildi. Gözler heyecanlandı, kalpler pır pır attı. Birkaç saniyelik bir sessizlik yaşandı. Ardından tüm kalabalık bir anda Sahra'nın etrafına doluştu. ''Hey, seni küçük güzel kız, ben buraların aslan babasıyım. Tüm gün kükreyerek şarkılar söyler, dans ederim. Senin gibi güzel bir kızla oyun oynamayı çok isterim. Hadi birlikte birazcık dans edelim.'' dedi çamurdan ağız. Sahra önce bir kahkaha patlattı, daha önce çamurdan biraz hızlı hiç dans etmemişti, denemeye karar verdi. Çamurdan ağız Sahra'nın üzerine zıpladı, birlikte dönerek dans etmeye başladılar. Bir yandan kükreme seslerini duyuyor, bir yandan da bedeni hızla dönüyordu. Bir huzursuzluk kapladı içini, başa ağrımaya başladı, midesi bulandı, panikledi. ''Eyvah, bayılacak mıydı yoksa? Bu şey ona ne yapmaya çalışıyordu?'' ''Neler oluyordu böyle?'' ''Bu üzerindeki korkunç yaratıktan hemen kurtulmalıydı. Buraya hiç gelmemeliydi. Burası iğrenç bir yerdi. Hatta iğrençten de öteydi. ''Hemen bırak beni pis yaratık!'' diye bağırdı. Onu kimse duymadı. Kalabalık şarkılar eşliğinde dansa tempo tutuyor ve çok eğleniyordu. Çamurdan ağzı göremiyordu bile. Bedeninin kontrolünü ele almış çılgınca dansa devam ediyordu.'' Sahra daha fazla dayanamadı, kıpkırmızı olan yüzünden alevler çıkmaya başlamadan bir şeyler yapmalıydı. İleride kalabalıktan uzak sakin bir deniz gördü ve denize doğru koşmaya başladı. Deniz uçsuz bucaksız, sonsuzluk gibiydi. Sahra içine girdiği anda sakinleşti, çamur eridi gitti. Oh diye geçirdi içinden, burası çok daha iyiydi. Ardından birkaç saniye geçmişti ki bir huzursuzluk kapladı içini. Tarifi olmayan bir huzursuzluk. İçinden ağlamak geliyordu. Tüm hayatı boğazında düğümlenmişti sanki. Canı acıyordu resmen. Daha fazla dayanamadı. Hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladı. Gözyaşlarının arasından hayal meyal fark etti. Kraliçe karşısındaydı. Sahra'yı izliyordu. Demek sonunda bize ziyarete geldin. Denizden çık kurulan da biraz sohbet edelim hadi. Dedi. Sahra kendisine söylenileni yaptı. Ardından kraliçenin sarayına gittiler. Her yer gibi burası da rengarenkti. Sahra yorulduğunu hissetti. Gücü tükenmek üzereydi. Kraliçe anlayışlı birine benziyordu. Sahra'nın yorulduğunu fark etmiş ve oradaki en rahat koltuğu ona ayırmıştı. Kendisi de karşısına geçip oturdu. Duyduğuma göre bazı soruların varmış. Ne öğrenmek istiyorsun? diye sordu kraliçe. Sahra kalan son gücünü de sorusuna harcadı. Bana biraz ülkenizi anlatır mısınız? Kraliçe gülümsedi. Ülkesi çok kıymetliydi. Bu küçük kız madem buralara kadar gelmişti, ona ülkesini anlatıp bazı sırlarını paylaşacaktı elbette. Benim ülkem çok şahanedir. Evrenin en görkemli, en eğlenceli ve en sırlarla dolu memleketidir. Buranın öyle bir gizemi vardır ki pek kimseler karşı koyamaz. Dünyada söylenenleri aldanma, birçok insan korkusuz bir saniye bile geçirmek istemez. Tarihçemiz dünyanın kuruluşuna dayanıyor. Efsaneye göre dünya oluşurken bir grup yaramaz molekül gruptan ayrılmış ve evrende kendilerini ayrı bir ülke inşa etmeye karar vermiş. Evren bir süre düşünmüş, taşınmış. Sonunda kararlarını onaylamış ama bir şartı varmış. Bu parçacıklar insanlara dünyada yol arkadaşı olacaklar ve onlara gerçekleri hatırlatacaklarmış. Parçacıklar bu görevi seve seve kabul etmiş. Önce insanların içlerindeki ateşi yakacak, sonra güçlerini uyandıracak ve evrenle buluşturacakmış. Anlaşma buymuş. Bu önemli görev için dünyaya en yakın alan seçilmiş ve bu muhteşem ülke kurulmuş. ''Ülke rengarenk olmalıymış ki insanları çemberine alıp kendi karanlıklarına çekebilsin.'' diye anlattık Kralyç'e. ''İyi de neden karanlıklarına girmeli ki insanlar? Bu ne biçim oyun arkadaşlığı? Neden ışığın içinde birlikte oynayamıyoruz?'' diye araya girdi Sahra. ''Sana verebileceğim bilgi bu kadar küçük kız. Ülkemizin gizem ve sır dolu olduğunu söylemiştim. Gerisini dünyaya döndüğünde kendin keşfetmelisin.'' Belki de hiç keşfedemeyecek, kafanda sorular ve korkularla veda edeceksin dünyaya. Bunu zaman gösterecek. Sahra kalbinde yine korkuyu hissetti. Korkular kraliçesinin yanındaydı. Gelmeyi kendisi seçmişti. O halde korkudan da geçecekti. Son bir soru daha sormaya karar verdi. Anlamadığım çok fazla şey var. Yalnız merak ettiğim bir soru var. Korkular insanları evrenle buluşturuyor. Dediniz biraz evvel. Ben hiç şahit olmadım buna. Gerçekten de buluşturuyor mu? Siz hiç gördünüz mü? Biz korkular dediğim gibi sadece oyun arkadaşlarıyız. Partnerlerimiz olan insanların seçimlerine saygı gösterir ve yalnızca görevimizi yaparız. Bizim yardımımızı kullanıp evrenle buluşanı da gördüm. Bizi düşman ilan edip karanlıklarında kaybolanları da diye yanıtladı kraliçe. Sahra'nın kafası çok karışmış, neredeyse hiçbir şey anlamamıştı. Belki de 6 yaşındaki bir çocuk için bu kadar da fazlaydı. En iyisi evine dönmek ve yatağında mutlu rüyalar görmekti. Bu düşünceyle birlikte odasına geri döndü. Yorgunluk her yerini sardı ve gözler uykuya teslim oldu. Sahra o gece gerçekten de mutlu rüyalar gördü. O gün öğrendikleri hayatını sonsuza kadar değiştirecek fakat bunu anlaması seneler sürecekti. İki dünya yan yana. İçlerinde askerler var. Evet hem de bir sürü. Silahlarını doğrultmuşlar. Dimdik sahraya bakıyorlar. Bu tehlikenin kokusu. Bu sahranın affedilmez yanlışlarına bir teslim ol çağrısı. Bu sahranın susmasını söyleyen o meşhur işaret fişeği. Hemen taradı son bir saati. Bu korkunç hata ne olabilirdi? Hiç ağzını açmamıştı, hiç ağlamamıştı. Hiç etrafta koşturup rahatsızlık vermemişti. Aile sırlarını da ele vermemişti. Peki o zaman neydi? Sahra bilirdi. Annesinin gözleri bazen son noktaya kadar açılır, askerler siper alır, ateş etmeden önce haberci kuşlarını yollarlardı. Kuşlar yine gelmişti ama Sahra ilk başta dillerini anlayamamıştı. Bu sefer kuşlar çok telaşlıydı. Ciddi bir durum olmalıydı. Nefeslenince acele acele bu korkunç hatağının korkunçluğundan ve bedellerinden bahsettiler. O kek tabağı misafirler için hazırlandı. O koca kek tabağı onca misafir için özel olarak hazırlandı. O bir dilimle ne büyük bir emeği çöpe attığının farkında mısın? Tüm o güzelim yumurtalar, kakaolar, o kıymetli dakikalar bir kenara fırlatıldı şimdi. Oysaki her şey ne kadar da mükemmel olacaktı. Her şey mahvettin Sahra. Ağzını bile açma. ''Odana git, rezil olduk.'' dedi haberci kuş. Rezil olmuşlardı. Misafirler Sahra'nın elini o kek dolu tabağı uzattığını ve içinden bir dilimi iştahla yediğini görmüşlerdi. Daha hiç kimse yemeye başlamamışken Sahra kakao alemine gitmiş, bir güzel gezmiş ve mutluluk içinde geri dönmüştü. O şimdi terbiyesiz bir çocuktu. Onu annesi hiç yetiştirememişti. Her şeyi rezil etmişti. Bunca emekte boşa gitmişti. Altı yaşında bir çocuk kendinden utanmak nedir bilir miydi? O biliyordu. Kafasında ışıl ışıl bir taç vardı. Elbisesi kocaman çilekli bir pastayı andırıyordu. Sahra bir prensesti. Masal diyarından gelmişti. Onun geldiği yer ipeksiydi. Öyle yumuşaktı ki içinde kalbiniz çözülür, büyür ve parlardı. Buradaki ışık bile bildiğimiz ışıklar saklı bir diyardı. Sihir gökyüzünden yağardı. İşte Sahra böyle bir yerden gelmişti. Masal diyarını öyle çok özlerdi ki bazen dünyada gelir evine dönerdi. Elbisesi, tacı ve minik tahtıyla çok mutluydu. Gökyüzünden izin istedi. Bir parça bulut kopardı. Bulut pamuk şeker oldu. Sahra afiyetle yedi. Kocaman kanatlarını açtı. Önce rüzgarı hissetti. Sonra havalandı. Sihirin içinde uçtu, uçtukça yorgunluğu iyileşti, gücü uyandı, bedenine hayat verdi. Buradaki ailesine veda edip dünyadaki ailesine dönme vakti gelmişti ki yine onu gördü. Bir süre konuşmadan yan yana uçtular, sonra güneşe kondular. Sahra artık sadece sevgiyi hissediyordu. Buradaki sevgi öyle saf, öyle gerçekti ki neredeyse dokunabilirdiniz. Dünyada da sevgi vardı fakat hissetmek çok zordu. Çünkü orada her şeyin adına sevgi deniliyordu. İlginin, kıskançlığın, merakın, öfkenin, korkunun, endişenin ve daha birçok şeyin sevginin yüz değiştirmiş halleri olduğu söylenirdi. Her şey hep sevgidendi. Bu nedenle canınız ne kadar yanarsa yansın, anlayış göstermeli ve sevgili. Sanki sevgiden sınırlı sayıda üretilmiş de kapanın elinde kalıyormuş gibi bir telaş yaşandığından şükürler zaten hazırdı. Bugün sevildiği için şükreden, yarın sevgisi için minnet beklerdi. Sevilmediğini düşünenler bin bir taklayla sevgi almaya çalışır, sevdiklerini düşünenler kaybetmemek adına yine bin bir takla atardı ve bu oyun dünyada oynanır dururdu. Oyunun motivasyonu olan mutsuzluk oyunun sonunda gelir yine sizi bulurdu. Hayal kırıklıkları ve suçlamalar gündelik hayatın olmazsa olmazlarına dönüşür ve oyun kaldığı yerden devam ederdi. Sonunda kimse tatmin olmaz ama buna da şükür derlerdi. Sahra buna sevgicilik oyunu ismini takmış ve oynamayı denemişti. Oyun başta zevkli gibi görünse de bir süre sonra ilgisini kaybetmiş ve kendi dünyasına geri dönmeyi seçmişti. Küçük bir çocuğun dünyadan habersiz olduğunu sananlar yanılıyordu. Sahra hepsini gözlemlemiş, yaşamış ve görmüştü. Biliyordu ki sevgi sadece sevgiydi. Fazladan tek bir cümle bile gereksizdi. Bu yüzden diyarında gerçek sevgiyle buluşmak Sahra için pek kıymetliydi. O ve Sahra sevginin içinde birlikte vakit geçirdiler. Şarkılar söylediler, kahkahalar attılar, birbirlerine sırlarını anlattılar. Sahra mutluydu. Sahra huzurluydu. Sahra güvendeydi. Birdenbire omuzlarına rengarenk periler kondu. Sahra'nın kalbine fısıldadılar. Bu diyar adına sana teşekkür etmeye geldik. Buradan giderken hem hüzünlü hem de heyecanlıydın. Hayaller kurdun, dilekler diledin, ışıltını sahiplendin, meleklerini kuşandın ve yeni bir deneyime uçtun gittin. Seni hep gözlüyoruz. İçindeki o pırıltıyı korumayı hep bildin çocuk. Yalnızlığın o naif parlaklığının gerçekliğini unutturmaya yetmedi. Yaşamayı hiç bırakmadın. Desteğe her ihtiyacın olduğunda aileni hatırlayıp diyarından yardım isteyebilirsin. Her defasında dilediğin yardımı alacaksın. Bunu hep bil güzel çocuk. Kendini sahiplen, ışıltını yay, varlığını deneyimle, sahrayı gözlemle, ve sonra döngel aramıza. Evin seni bekliyor olacak. Sahra'nın gözlerinden bir damla yaş geldi. Özlem'in yaşları sakin ama derin oluyordu. O bir damla içinde asırları barındırıyordu. Periler sihirlerini serptiler, dualarını ettiler ve öpücükler bırakıp uzaklaştılar. Bu masal diyarının tarifi yoktu. Kelimeler bu kadarına müsaade etti, bu kadarını anlatabildi. ''Sahra ne kadar hırçın bir çocuksun. Sahra işte böyle hep uysuz. Sahra ne olur kendini birazcık sevdirsen. Sahra yine mi ağlıyorsun? Lütfen git ve odan ağla. Sahra sen insanlara zarar veriyorsun. Yeter biraz uyumlu ol artık.'' Sahra odasında ağlıyor. Bacaklarını yerlere vuruyor. Gücünün yettiğince avaz avaz bağırıyordu. ''Oh be! Onlar uyumlu olsun. Onlar sevimli olsun.'' ''Onlar sevgi dolu olsun ve onlar en tatlı olsunlar.'' diye geçirdi içinden. O ağlayacaktı. Canı ne kadar isterse o kadar ağlayacaktı. Zaten ağlasa da ağlamasa da fark etmezdi. Cümleler hep aynıydı. Sitem ve memnuniyetsizlik dolu. Sahra'nın tek bildiği Sahra olmaktı. Neden bu haliyle beğenilmiyordu? Hatta sevilmiyordu. Evet, sevilmiyordu işte. Daha da çok bağırmaya, ayaklarını daha da sert vurmaya başladı. Sesi ne kadar çok çıkarsa, Sahra'yı belki o kadar fark ederlerdi. Belki o zaman duyarlardı. Neden olmasındı? Kendi dünyasında ne kadar çok vakit geçirirse, insanların dünyasından o kadar dışlanmaya başlamıştı. Sahra bu şekilde birçok gün eskitti, sonunda karar verdi. Sahra öyle kafasına göre Sahra olmamalıydım. Çünkü bu haliyle Sahra kötü biriydi ve çok hırçındı. İnsanların kurallarıyla yaşamaya alışmış ve bunları kendi kuralları yapmış olan ailesi, Sahra'dan da bu kurallara uymasını beklerdi. Aynı bugün, tam da şu an olduğu gibi. ''Haydi gel biraz seni seveyim, gel yanaklarından öpeyim güzel kızımı.'' dedi babası. ''Of, babasına göre eğer insanlar birbirine sarılıp öperse bu kesinlikle sevgi demekti.'' ''Kızım bu yemekler yenecek, bunlar yenmeyecek, bu kurallara uyulacak.'' dedi annesi. ''Of! Annesine göre çizdiği kurallara uyulur ve saygı görürse bu kesinlikle sevgi demekti.'' Annesi yemek saati için Sahra'yı salona çağırmıştı. Anlaşılan küçük bir çocuğun doyan midesi, ağlayan aynı küçük çocuğun gözyaşlarından daha değerliydi. ''Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar, şimdi de hiçbir şeycilik oynuyorlardı.'' Babasının öpücüğünü istemiyordu şu an. Annesinin de yasakladığı yemeklerden canı çekiyordu ama bunlar sevgi yasalarına aykırıydı işte. Of! Bu yüzden anne ve babasına göre Sahra kimseyi sevmez, seviyorsa da hiç belli etmezdi. Yine of! Bu dünyada yaşamak ne kadar da zordu. Herkesin sevgi yasalarını ezberlemesi ve buna göre davranması bekleniyordu. ''Dünyadaki görevinden istifa etseydi acaba? Yetkili birlerini bulup bu konuyu mutlaka görüşmeliydi. Hayır, o yetkili kişiler annesi ve babası elbette değildi. ''Tuvalete gitmeliyim.'' dedi. Annesi ve babasını yemek masasında bırakıp tuvaletin yolunu tuttu. Tuvalete girdiği anda bir deniz kızına dönüştü. Masmavi kuyruğu bir sağa bir sola kıvrılıyor, sahra sakin sakin yüzüyordu. Etraf çok sessizdi. İleride kocaman bir dağ göründü. Denizin altında dağ olur muydu? Demek ki olurdu. Dağ doğru ilerledi, gördüğü ilk mağaradan içeri girdi. İçeride minik bir kurbağa oturmuş, ağlıyordu. Sahra biraz izledi. Acaba kurbağa konuşmak ister miydi? Bir süre beklemeye karar verdi. Kurbağa önce ağlamalı, gözyaşları kuruyunca da kararı kendisi vermeliydi. Minik kurbağa ağladı, ağladı ve ağladı. Sahra sessizce dinledi, dinledi ve dinledi. Sonra gözleri birleşti. Kurbağanın gözlerinde kocaman bir dere gördü. Yemyeşil bir ormanın içinde çok güzel bir dereydi bu. Başka kurbağalar da var mı diye bakındı, göremedi. Sahra bir soruyla kendisine geldi. Ben çok üzgün bir kurbağayım. Öyle üzgünüm ki deremi kaybettim. ''Yalnız kaldım. Lütfen derem'i bulmama yardımcı olur musun?'' dedi kurbağa. Sahra şaşırdı. Dere kurbağanın gözlerinin içindeydi. Peki yolu nasıl tarif edecekti? Dere nerede bilmiyorum ama istersen sana bir şarkı söyleyebilirim. Senin için çok eğlenceli bir şarkım var. Biz insanlar dünyada çok söyleriz.'' dedi. Minik kurbağa gözyaşlarını sildi. Şarkıyı dinlemeye karar verdi. Yavaşça kafasını sallayıp, şarkını merak ettim, dedi. Sahra çok sevindi. Hemen şarkısına başladı. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, gözlerin nerede? Gözlerim yok, gözlerim yok, yüzerim derede. Minik kurbağa şarkıyı çok sevdi. Dayanamadı, eşlik etti. Sonunda ku vak vak ve kahkaha sesleri birbirine karıştı. Sahra ve minik kurbağa gülmekten gözlerinden yaşlar gelene kadar şarkı söyleyip dans ettiler. Göz yaşları taştı, dere oldu, kahkahalar yankılandı, orman oldu. Sahra ve minik kurbağa kendilerini derenin içinde neşeyle şarkı söylerken buldular. Minik kurbağa bir sevinç çığlığı attı. ''İşte burası benim derem. Kaybettiğim canım derem.'' dedi. ''İstediğin zaman yine gel. Birlikte şarkılar söyleyip dans edelim.'' diye de ekledi. Sahra sevinçle minik kurbağaya baktı. Minik kurbağa Sahra'nın gözlerinde pembe bir oda gördü. Bu pembe odanın camları yemyeşil bir ormana bakıyordu ve kocaman bir ışık küresi tarafından korunuyordu. Pembe oda canı nereye isterse oraya gidiyor, yemyeşil ormanlar... Kah deniz kenarına dönüşüyor, kah kök yüzü oluyordu. Küçük kurbağa, ''Bu pek özgür ve pek tatlı bir pembe oda.'' diye düşünürken bir soruyla kendisine geldi. ''Ben kötü ve hırçın biriyim. Üstüne üstlük çok da huysuzum. Kim olmalıyım bilmiyorum. Kayboldum. Bu yüzden dünyadaki görevimden istifa etmeyi düşünüyorum. Yetkili biriyle görüşüp bu konuyu konuşmam lazım fakat kendisini bulamıyorum.'' ''Sen bulmama yardımcı olabilir misin?'' diye sordu Sahra. Kurbağa şaşırdı. Sahra kötü ve hırçın değildi fakat belli ki kafası karışmıştı. Minik kurbağa Sahra'nın kim olduğunu gözlerinde görmüştü. Peki yolu nasıl tarif edecekti? ''Üzgünüm, yetkili kişiler nerede bilmiyorum. Hadi dudaklarını bükme hemen, İstersen senin en sevdiğin oyunu oynayabilirim'' dedi minik kurbağa. Sahra'nın aklına hemen bebekleri geldi, gözleri parladı. Ben en çok bebeklerimle oynamayı seviyorum. Benimle oynar mısın gerçekten? Elbette. Yalnız ben daha önce bebeklerle hiç oynamadım. Bana öğretir misin? Elbette. Hayal kurmayı biliyor musun? Hayal kurmayı herkes bilir. O halde bebeklerle oynamayı da biliyorsun, diye yanıtladı Sahra. Oyun başladı. Dakikalar dakikaları, saatler saatleri... Günler günleri ve yıllar yılları kovaladı. Minik kurbağa ve sahra için artık sadece hayal dünyası, harikalar diyarı ve bebekler vardı. Kimlikler unutuldu, mekan kayboldu. Sahra ve minik kurbağa yok oldu. Pembe oda ışıl ışıl kocaman bir küre tarafından sarılıp sarmalanmıştı. İçeriden hafif bir piyano sesi geliyordu ama etrafta piyano yoktu. Bu pembe oda için zaman da, mekan da yoktu. Sahra buraya ne zaman geldiğini hatırlamıyordu. En son bebekleriyle oynuyor ve minik kurbağa da ona eşlik ediyordu. Şimdi bu odada kendisiyle baş başaydı. Oda Sahra'ydı. Sahra da oda. Hatırlanacaklar hatırlandı, unutulacaklar unutuldu bu odada. Ve o günden sonra Sahra huysuz ve uyumsuz olmaya devam etti. Kimi zaman sevildi, kim zaman sevilmedi ama Pembe Oda hep Pembe Oda olarak kaldı. Hele şükür. Kocaman bir hayat gibi gelen upuzun bir sene sonunda bitmişti. Karneler alınmış, tatil zamanı gelmişti. Gücünün tükendiği zamanlarda hep sorardı şu okul daha ne kadar sürecek diye. Okulun biteceği yoktu ama yaz tatilleri vardı. Ve Sahra'nın okul hayatındaki bu ilk yaz tatili de mutluluk içinde başladı. Annesi ve babası, onu içinde sonsuz deniz, tonlarca eğlence ve macera dolu bir yere götüreceklerdi. Yüksek notlar karşılığı ödülüymüş bu. Tüm sene böyle söylemişlerdi. Sarra hiç yüksek notlar alamamıştı ama yine de gidiyorlardı neyse ki. Birinci sınıfın kolay olduğunu düşünenler, hafızalarını yeniden yoklamalıydı. Milyonlarca anlamsız şekillerin isimlerini teker teker öğrenmişti. Bununla da kalmamış, Bunları yan yana getirip koca koca cümleler kurmuştu ve yetmiyormuş gibi bir de oturup okumuştu. Ayrıca rakam dedikleri o çok fena şekiller kafasını alt üst etmiş ama yine de toplamış, çıkarmış, çarpmış ve bölmüştü. Ailesi Sahra'nın dünyasını gerçekçe bulmazken bu sayıları pek gerçekçe buluyordu. İşte bu çok tuhaftı. Sahra'ya göre dünyada her şey kendine özgü ve tekti. Hepsi de varoluşun eşsizliğine aitti. Ama nedense okulda tüm sene ağaçları, kalemleri, bilyeleri toplayıp toplayıp çıkarmışlardı. O da arkadaşları gibi sonunda sayma hastalığına yakalanmış, arabada etrafı gözlemleyip hayal kurmak yerine başka arabaları sayarken bulmuştu kendisini. Hatta ağaçları da sayıyordu bazen. Neden her şeyi sayıyordu? Hayal kurmak ne zaman yerini bir şeyleri saymaya bırakmıştı? Sahra kendisi için endişelendi. Ağaçlardan özür diledi. Hepsi de eşsizdi. Görmüştü ki saymak değersizleştiriyordu bir şeyleri. Beyniniz her şeyden sonsuz kadar var zannedip önemsememeye başlıyordu gördüklerini. Ve bazen tam tersi de oluyordu. Saydığınızda çıkan sonuç küçük bir sayı ise bir anda beyin alarm veriyor ve önemliler listesine veriyordu. Günün sonunda her şey ama her şey bir rakama dönüşüyor ve buna göre güzel, çirkin, öyle ya da böyle olarak adlandırılıyordu. Esas bilgileri toplamak, onu bunu çarpıp böldüğünde müthiş bir coşkuyla karşılamak hiç gerçekçi değildi. Bu okul denilen yer neden hiçbir şeyi kendi haline bırakmıyordu? Neden her şeye sıfatlar buluyorduk? Ama işte insanlar sonsuzda uzanan sayılar uydurmuş, isimler vermiş ve aralarında oyunlar oynatıp adına matematik demişti. Üstüne üstlük bu oyunda iyiyseniz pek şahane bir beyniniz var demekti. Hayatta sırtınız yere gelmezdi. Bu durumda Sahra'nın beyni pek de şahane değildi, haliyle sırtı yere gelebilirdi. Uydurma sayılarla bir türlü anlaşamıyordu işte. Arabaları saymakla bitmiyordu ki işin nerelere vardığını görseniz dudağınız uçuklardı. Duyduğuna göre harfler bile bu matematik illetinden nasiplerini almışlardı. Bu pek şahane olmayan beyni yüzünden okulda öğretmeni Sahra'yı hiç mi hiç sevmezdi. Üzerinde oturduğunuz sıra kurnaz bir zeka ölçer makineydi. O sıralarda alınan düşük notlar sizi bir anda kafası çalışmayan bir aptala çevirirdi. Sahra aptal mıydı? Belki de öyleydi. Peki bu neden bu kadar önemliydi? Öğretmeninin kalbinin kocaman bir taşa dönüşmesine sebep miydi? Öfkeli bakışlar artık okul günlerinin olmazsa olmazları haline gelmişti. Bunca ders yetmezmiş gibi bir de öğretmenini kızdırmamalı, eğer ki azar işitirse utanmalıydı. Öğretmeni öyle söylüyordu. Fakat Sahra bir türlü utanmıyordu. Öğretmeni bağırıp çağırdığı zamanlar Sahra gözlerine bakar ve öfkenin kaynağını arardı. İçerlerde bir yerde mutlaka gizlenmiş bir çaresizlik olmalıydı. Belki de bir korku saklanıyordu. Sahra araştırmalarına devam ederken bir gün annesi Sahra'yı yanına çağırdı. ''Kızım öğretmenin sana bağırırken gözlerin içine içine bakıyormuşsun. Sanırım biraz huzursuz oluyormuş.'' dedi. ''Neresine bakmalıyım?'' diye sordu Sahra merakla. ''Saygısızlık olarak algılamaması için o bağırırken kafanın önüne eğmelisin.'' dedi annesi. Sahra dehşete düştü. Öğretmeni suratı patlayıncaya kadar bağıracak, o da hiçbir şey olmamış gibi önüne mi bakacaktı? Belki de öğretmeni o suratla pek komik ve biraz da korkunç göründüğünün farkındaydı da, başka bakışlarla karşılaşınca utanıyordu. Belki de utancını paylaşacak birilerine ihtiyacı vardı da, bu yüzden Sahra'ya da pek utanması gerektiğini söylüyordu. Üzüldü onun adına. Peki madem böyle acı çekiyordu... O da önüne bakar, utancını paylaşıyormuş numarası yapardı. Esas aptal öğretmenin ta kendisiydi ama Sahra bu sırrı kimseyle paylaşmamaya karar verdi. ''Hadi Sahra, alaya sevdiğin oyuncakları, üç ay eve uğramayacağız. Sonra özleyip ağlarsan karışmam.'' Annesi kurduğu cümleyle Sahra'nın düşüncelerini durdurdu bir anda. ''Oh be, oyuncaklarını toplayıp tatile gitmek varken neden öğretmeniyle oynanılıyordu ki?'' Annesi tam odadan çıkmıştı ki odaya kapkara saçlı, kanca burunlu, kamburu çıkmış, çatık kaşlı yaşlı bir teyze girdi. Çizgi filmlerde bu teyzelere cadı deniliyordu ama gözlerindeki yaşlar cadı sıfatını hak etmeyecek kadar gerçekti. Teyze yavaş yavaş yaklaştı, yatağın kenarına oturdu. Sahra bekledi. Teyze başını kaldırdı, Sahra'nın gözlerine baktı. Aradan 25 sene geçti. Çaresiz öğretmeni, çaresizlik içinde dünyadan ayrıldı. Sahra yolculadı. Öğretmeni giderken, beni affet güzel çocuk, ben henüz küçük bir kız çocuğuyum, dedi. Sahra, affettim, hoşça kal, dedi. Öğretmeninin kamburu düzeldi, burnu küçüldü, saçları sarardı. Bir anda dünyalar güzeli küçük bir kıza dönüştü. Küçük kız koşarak kayboldu. Sahra oyuncaklarını toparladı, arabadaki yerini aldı. Annesi ve babasıyla heyecan dolu bir maceranın içine atıldı. Tatil çoktan başlamıştı. ''Bundan sonra şaka yapmayacağım.'' Bu cümle çok bildikti. Şöyle çeşitleri de vardı hatta. ''Sen de şakadan anlamıyorsun.'' ''Peki bu sondu, bundan sonra şaka maka yok.'' ''Her şeyi çok ciddiye alıyorsun.'' Bu cümleyi duyan herkes bunun son olmadığını bilirdi. Bu cümleyi kuran herkes diğer herkesin bu cümlenin son olduğunu düşünmesini ve suçluluk içinde kıvranmasını isterdi. Şaka neydi? Sahra'ya göre şaka komik şeylerdi. Mesela bir çizgi filmde görmüştü. Bir erkek kokarca bir dişi kediyi kokarca zannedip aşık olmuştu. Kedinin kendisine anlatma çabalarını kahkahalarla izlerdi Sahra'ya. Bu şaka denilen şeyi çok gözlemlemişti. Madem ki güldürecek, hafif olmalıydı bir kere. Kahkahalar toprağın ne rengini bilirdi, ne kokusunu. Ayakları yere basmazdı. Onlar gökyüzünde yaşardı. İçiniz bir şakayla havalanır, gökyüzüne uzanır, beden uçuşa hazırlanırdı. Karın kasları kasılır, az nefes alınır, birikmiş duygular, düşünceler dışarı fırlatılırdı. Bunlara kahkaha denir, ve bunlar sizi bir roket gibi gökyüzüne çıkarırdı. Ağırlıklar hafifliklere böyle güzel dönüşürdü işte. Oh iyi ki zamanında içimi atmışım da şimdi harika bir KK patlattım dedirtecek kadar güçlü bir şeydi bu şaka. Zıtlıklar evreninin kendisini yaşayış biçimiydi. Sahra bunu şakayla keşfetmişti. Şakalar kıymetliydi fakat büyükler saklambaç oyunlarına bunları da dahil etmişti. Kendisini zamanında ifade edememiş kişiler şaka yolu öyle çok can acıtırlardı ki gülmediğinizde hem suçlu hem güçlü olurdunuz. Amma da şakadan anlamaz olurdunuz, aptal olurdunuz. Sonuçta şakalar zeka göstergesiydi. Bu kişiler öyle söylerdi. İşin kötüsü inanırdınız. Hakikaten. Acaba aptal mıydınız? Fazla mı ciddiye alıyordunuz acaba? Bu sadece masum bir şakacıktı. Amma da abartmıştınız. Oysa Sahra izlemiş ve oyunu öğrenmişti. Hayır şakalar zeka göstergesi değildi. İnce ince işlenmiş, dolambaçlı yollar şakalara çıkmazdı bir kere. Onlar zeki olmak için çırpınan, bu dolambaçlı yolların dolambacından gurur duyan büyüklerin sahne gösterileriydi. Gerçek şaka sadece komikti. Bedeniniz hep doğruyu söylerdi. Ondan dıkkalkaltan birinin yanında atılan o kahkaha Beyin anlamasındı. Önemli değildi. Beden sebepsiz kahkahalarla birden havalanı verirdi. Sahra bu oyunu annesi ve babasından öğrenmişti. Babası şakaların ardına çokça gizlenirdi. Aslında sadece anlaşılmak isterdi. Fakat şu kesindi. Şakalar kendine anlatmanın bir yolu değildi. Bunu da böyle not etti. İşte birazdan gelinliğini giyecek ve şarkılar söyleyip dans edecekti. Banyo yapmak Sahra için bir ritüeldi. Sıra belliydi. Annesi önce saçlarını şampuanlayıp yıkardı, ardından krem sürüp durular ve sıra gelinlik faslına gelirdi. ''Hadi anne bana gelinlik yap.'' Sahra her defasında sabırsızlanır, en sevdiği kısmın gelmesini heyecan içinde beklerdi. Beyaz köpükler bedenini tamamen sarınca gelinlik tamamlanmış olur ve Sahra kendisini pamuk prenses gibi hissederdi. Dünyadaki en güzel kız kendisiydi. Banyoya her girdiğinde büyüyünce ne olmak istediğine karar verir ve bazen prenseslik, bazen şarkıcılık, bazen de dansözlükte karar kılardı. Prensesler gibi özel olmak istiyordu, şarkıcılar gibi içindeki müziği söyleyip eğlenmek ve dansözler gibi de parıldamak istiyordu. Babası büyüyünce ne olmak istediğini sorduğunda Sahra planlarını heyecanla anlatır ve her seferinde meslek seçiminin önemini anlatan uzun bir konuşma dinlemek zorunda kalırdı. Anlaşılan babası şarkı söylemeyi pek sevmiyordu, pırıltıdan da hoşlanmıyordu ve prenseslikten zaten anlamıyordu. Hiçbirini kızına yakıştırmıyor ve kendi hayali olan bilgisayar ya da genetik mühendisliğinin tam da Sahra'ya göre olduğunu söylüyordu. Ne zaman Sahra'yı mühendis olarak hayal edip böbürlense, Sahra da her defasında içinden kıkırdayıp babasını prenses olarak hayal ederdi. Başkalarının hayalleri üzerimizde ne de komik duruyordu. Bunu keşfettiğinden beri kendisine ait olmayan hiçbir hayale elini bile sürmedi. Sahibine hep iade etti. Bugün de yine gelinliğini giydi. Şarkısını söylemek için şampuan şişesini mikrofon yaptı. Annesini de seyirci olarak karşısına oturttu. Şarkısına başladığında onu gördü. Üzerinde çok güzel bir gelinlik vardı. Kocaman bir sahnede tek başına oturmuş gökyüzüne bakıyordu. Sahra yanına gittiğinde fark etti. O biraz daha değişmişti. Her karşılaşmalarında bir şeyler farklılaşıyordu sanki. Bu sefer görüntüsü, bakışları ya da varlığı değişmişti. Sahra isim veremedi. Yanına oturdu ve bekledi. O Sahra'ya baktı. Ne kadar da küçüktü. Nasıl da merak ediyordu her şeyi. Sahra'nın bakışlarındaki masumiyet bazen güldürür, Bazen de hüzünlendirirdi kendisini. Şimdi de konuşmak istiyor ama belli ki rahatsızlık vermek istemiyordu. Meraktan ödüyor ama sakinliğini koruyordu. Bu küçük bilge kıza hayran oldu yeniden. Kendi üzerindeki gelinliğe baktı, bir de sahranınkine. Onunki köpüktendi, kendisininki kumaştan. Ne zaman giymişti bunu üzerine? En son köpükten gelinlikler giyiyor ve mutluluktan ölüyordu. Hatırlamaya çalıştı. Kumaştan gelinlik değildi ki onun hayali. Köpüklerin arasında uçuşan kalbi hep sihrin ve neşenin büyüsünü aramıştı. Maceranın, keşfetmenin ve uçmanın heyecanını temsil ederdi o gelinlikler. Üzerine giydiği anda dünya durur, sahra canı ne isterse o olurdu. Şimdi de üzerinde bir gelinlik vardı. Peki o heyecan var mıydı? O küçük bu ileride bir yerlerde aynı merakı ve neşe hissediyor muydu gerçekten? Bilemedi. Sahra hala bekliyordu. O sakin ve şefkatli bakışlarla arada bir Sahra'ya, arada bir de gökyüzüne bakıyordu. Kararsız bir hali var gibiydi. Acaba yardım ister miydi? Daha fazla bekleyemeyecekti. Sahra konuşmaya karar verdi. Neden böyle sessizsin? ''Sanki düşüncelisin. İkimizde ne güzel gelinler olmuşuz bak. Oyunlar oynamak yerine neden gökyüzüne bakıyoruz?'' diye sorularını sıraladı Sahra. O gülümsedi. Bu minik kızın varlığına şükretti ve içinde sakladıklarını paylaşmaya karar verdi. ''Gelinliğini çok sevdim. Benimkini beğenmene de sevindim. Fakat sanırım üzerimdeki gelinlik bana dünyanın ne kadar kuralcı ve sıkıcı olduğunu hatırlatıyor. Kalbim daralıyor.'' İnsan büyüyünce buralar birden çok ciddileşiyor. Gelinlikler macera ve heyecan değil, kurallar ve sınırları temsil etmeye başlıyor. İçine girdiğin dünya bir anda gelinliğin kadar oluveriyor. O kabarık eteklerin tüllerinin altında hayallerin sıkışı veriyor. Oyun isteğin derinlere saklanıyor. O kıpır kıpır kalbine başarılması gereken görevler yükleniyor. Haliyle gökyüzü de en yakın arkadaşın oluyor. O uçsuz bucaksız gökyüzünün aynısından içinde de var olduğunu bilmek, insanda gülme ve ağlama isteği uyandırıyor. Fakat biz insanlar genelde ikisini yapmıyoruz. Sadece sakince bakıyoruz, dedi. Sahra hiç anlam veremedi. Madem bu kadar sıkıcı olduğunu düşünüyordu, neden giymişti? Sahra kendi üzerindeki köpükten gelinliğine bakıyordu. Sevmese bir daha asla giymezdi. Tüm büyükler neden hep böyleydi? Sahra büyümenin ve özgürlüğün hayalini kurardı. Ama görüyordu ki büyükler aldıkları özgür kararların aslında özgür olmadığını savunuyor ve bunun için dünyayı suçluyorlardı. Zavallı dünya ne yapsa yaranamıyordu. Tembellik edip yaratılan kurallara mecburen uyduğunu söyleyenlerden olmayacaktı o. Kendisine ait olmayan tüm fikirleri, düşünceleri, isimleri, sıfatları ve doğruları alıp karşısına konuşacak, sadece ait oldukları kalbin ve beynin içinde mutlu olabileceklerini anlatacaktı. İnsanlar ne derse desin, kalbi ne isterse onu yapacak, kendi kurallarını yaratacak ve bir gün kendi kurallarından sıkılırsa onlara da uymayı bırakacaktı. Dünya onun oyun alanıydı. Bu kocaman oyun parkını özgürce yaşamaya kararlıydı. Onun gelinliği her zaman yepyeni maceraları ve büyüyü içinde barındıracaktı. Bu yeni kararından memnun, kendi kendine gülümsedi. Sahra'nın yeni kararıyla birlikte onun içinde bir şeyler değişti. Sanki hücreleri hafifledi. Yüz yıllar geçti, ışık rahimden rahime seyahat etti. Her doğan bebek içindeki bu yepyeni bilgiyi dünyaya yaymaya, her ölen beden sırlarını kendisiyle birlikte toprağa gömmeye devam etti. Asırlar bu şekilde geçip gitti. Her bilge kalp özgürlüğü adım adım besledi, büyüttü, sevdi, öptü. Her küçük kaşif bir zincirin daha kırılmasına yardımcı oldu ve dünyanın kalp resimleri yeniden duyuldu. Sahra anne ve babasını koruyup kollamalıydı. Çok bilir görüntülerinin altında korkudan tir tir titreyen, panikten çaresiz hisseden, çaresizlikten kontrol etmeye çalışan ve bunu yapamayınca da öfke içinde savrulan iki yaralı insan vardı. Bu iki minik ruh pek çömezdi. Onlara göre ihtiyaç duydukları gerçekliği bulmak için beş duyu organı yeterliydi. Görürlerse, duyarlarsa, tadarlarsa, dokunup hissederlerse ve koklarlarsa bu iş tamamdı dünyanın sundukları arasından doğruyu yanlışı iyiyi kötüyü haklıyı haksızı mutlaka ayırt ederlerdi sonuçta hak ve haklı tekti doğru ezelden beri birdi birinin haklılığı ötekini haksız yapar birinin doğruluğunu kanıtlamak diğerinin doğruluğunu bas bayıl çürütürdü öyle net çizgilerle çizilmişti ki hayat Stratejinizi doğru kurup yeterince akıllı davranırsanız tüm dünya sizinde. Kendinden emin bakışlarının ardında evrenin kahkahalarını duymaz, güneşin alayını görmezlerdi. Sahra yaşananlara tanıktı. Gün geldi anne ve babasının bu kesin ve emin doğruları hizmet etmekten yoruldu. Yaşlandı, vakitleri doldu ve öldü. Ölümü kabullenmemenin ne demek olduğunu ve bedellerini o zaman anladı Sahra. Ölen, ister insan, ister düşünce, ister duygu olsun, bunu yok saymak ruhu yaralıyordu. Yaralı ruhun etrafını kara delikler sarıyor, birine düşmek ise an meselesi oluyordu. Eğer ki bir kara deliğe düşerseniz çok şanslıydınız. O derin bir kuyuyu andıran kara deliğin sönmeye hazır bir uçan balon olduğunu fark etmeniz ruhunuzun yaralarına merhem demekti. Uçan balonu görememe ihtimali ise her zaman bakiydi. Bu, yaşamayı heyecanlı kılan oyunun kurallarından sadece biriydi. Annesi ve babası dünyada karşılaştıkları daha ilk gün çağırmışlardı Sahra'yı. Sahra, yeni doğmuş bir yıldızın üzerinde arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Çağrı'yı duymuş ve meraklanıp gidip bakmıştı. Annesi ve babası yürümek istedikleri yolu anlatıp, Sahra'nın da bu yolculuğa dahil olmak isteyip istemediğini sormuşlardı. Sahra önce biraz inceledi bu ışıklı kadınla sihirli adamı. İçlerindeki sevgi ve şefkat on gezegen büyüklüğündeydi. Yolculukları da eğlenceli gibiydi. Dünyada aile olmak, bu iki güzel ruhla bir yolculuk paylaşmak, ne çok zevkli olurdu. Teklifi seve seve kabul etti fakat biraz zaman istedi. Çok uzun ve yorucu bir yolculuk daha yeni bitmişti. Önce evinde dinlenecek, gücünü toplayacak, yaralarını saracak ve hazır hissettiğinde ışıklı kadının rahmindeki yerini alacaktı. Sözler verildi, anlaşma evrene mühürlendi. Sahra annesi ve babasının dünyada olduğu süre boyunca korudu ve kolladı. Yaralarını gördü, sarmaya çalıştı. Bazen sardı, bazen saramadı. Onlara hikayeler anlattı. Kollarını aldı, ışıklarını parlattı. Bol bol yardım aldı, bol bol yardım etti. Gözyaşlarının değerinden, kahkahalarının sihrinden bahsetti. Ve hüzünlerinin gerçekliğine sırdaş oldu. Yolu sadece yürüyenler bilir demiş birileri. Oyunun ilk kuralı yolu yürümekmiş. Bu yolculukta anladı. Ay'a neden dede dediklerini bir türlü anlayamıyordu. Ay esasında anneanneydi. Öyle tonton anneannelerden değil de hayır. Sizi belli bir mesafeden sever ama sevgisi iliklerinize işlerdi. Öfkesi de bildiğimiz öfkelere benzemezdi. Ateşten değil de buzdan yapılmıştı onun öfkesi. Bedeninizi bir ürperti sarar, tüyleriniz dikelir, kalbiniz hafif hafif titrerdi. Öfkesi buzdandı ama içinizi yakardı. Gözleriniz, dudaklarınız, elleriniz, kulaklarınız hepsi teslim olur ve bu soğuk fırtınanın geçmesini sessizlik içinde beklerdi. Anneanne gülümsediğinde içiniz açılır, umutla dolardı hayat yeniden. Yenilikler içinizde filizlenir, doğacak yumuşacık meyvelerin habercisi olurdu. İşte bu mucizevi anneanneyi pek severdi Sahra. Hayatın umutsuzluk dolu olduğu anlar vardı. 6 yaşındaki çocuklar bile bu umutsuzluktan nasiplerini alırdı. Sahra işte bu zamanlarda pencere kenarına oturur ve ay anneannesini izlerdi. Daha görür görmez bir rahatlama kaplardı içine. Eğer ki anneanne tepeden izliyorsa Sahra'yı bu mutlaka gelecek güzel günlerin habercisiydi. Bugün yine o umutsuz günlerden biriydi. Koca bir akbaba gelmiş oturmuştu dünyanın üzerine. Toprak, çiçekler, böcekler, her şey bükmüştü boynunu. Ey dünya, söyle bana, benim gibi görkemli, benim gibi tehlikeli, benim gibi korkusuz bir akbabayla başa çıkabilecek misin? Hiç sanmam. ''İçinde barındırdığın korkak sünepe insanlara güveneyim deme sakın. İlk fırsatta seni bırakıp kaçacaklarından hiç kuşkum yok. Evlerinin farkında bile olmayan bu asalaklar topluluğunu bedeninde barındırdın durdun. Şimdi duyuyorum ki yüz çeviriyorlarmış sana. Beğenmiyorlar hatta alay ediyorlarmış. Kaçıp gitme planları yaptıklarını evrende duymayan kalmadı.'' Şimdi bu zavallı haline bakıp da gücümü ve görkemimi hatırlamaya geldim. İşte böyle söylüyordu bu utanmazak baba. Sahra'nın içi parçalandı yine. Güzel dünyasını böyle üzmeye kimin hakkı vardı? Gerekirse Akbaba ile tek başına savaşır, kurtarırdı dünyasını. Dünyanın mırıldanmalarını duyunca kulak kabartıp dinlemeye koyuldu. La la la la la la, la ba bam bam bam bam çip çip çop tık tık tık tık, hop hop hop. Sahra kıkırdadı. Dünyanın cevabı basitti. Gözlerini kapamış, kulaklarını tıkamış ve şarkısını söylemişti. Akbabaya arzuladığı korkuyu vermemiş, karnının doymasına müsaade etmemişti. Hem bu kaçıp gitme hikayesi de neyin nesiydi? Biricik çocukları onu bırakıp hiç bir yere gitmezdi. Bu sevgi dolu dünya çocuklarını bir türlü kızamaz, çok çakırılır ama derinliklerine gömerdi. Sonuçta kol kırılır, yen içinde kalırdı. Susan, sabreden, affeden dünya bazen dolar taşar ve derinlerde sıkışan kırgınlıklar büyük bir güçle kendilerini yüzeye fırlatırlardı. Bu kocaman enerji patlamalarına insanlar doğal afetlerler ve kırdıkları kalbi onarmak yerine kırılan dökülen evlerini onarırlardı. İçinde yaşadıkları esas evi görmez, bir türlü duymazlardı. Dünyayı duyabilen insanlar cadıymış, efsunluymuş, medyummuş, büyücüymüş, öyle söylerlerdi. Her insanın eşit yaratıldığı gerçeğini görmez. Eşitlik ister. Eşitlik gördükleri ilk fırsatta da bu eşitliğin getirdiği sıradanlık fikriyle başa demezlerdi. Yok yok, kimse eşit olmasındı. En iyisi başkaları eşit olsun, aynı olsun ama kendileri çok farklı olsundu. Hatta öyle farklı olsundu ki tüm dünya karşılarında titresindi. Yaklaşık 7 milyar içsez işte böyle söyler ama eşitlik uğruna pek fedakar ve cefakar olduklarını haykırırlardı. Bu uğurda ölenler bile vardı. İşte bu farklılık sevdası böylesine acınasıydı. Savaşlar yaşanır, yeminler edilir, nefret gözlerden taşardı. Sahra bu tiyatro oyunundan çok sıkılıyordu. İki yüzlülük fenaydı ama iki yüzlü olduğunu bilmemek daha fenaydı. Eşitlik isteyenler öncelikle tüm varlıkların eşsizliklerini görmeli ve değer vermeliydi. Bu eşsizliğin kaynağında eşitlik olduğunu anlamalı ve kendileriyle yüzleşip bu can sıkıntısından kurtulmalıydılar. Bu durumda ne eşitsizlik ne de eşitsizlik uğruna yaşanan savaşlar kalırdı ortada. Canım sahram üzme sen kendini. Ben o kendini bilmez akbabanın dersini verdim. Birazdan gölgesini de alır gider üzerimizden diye seslendi dünya. Sahra öpücük yolladı biricik dünyasına. Bundan sonra daha da özen gösterecekti. Dünyasını temiz tutacak, toprağa, havaya, buluta zarar verecek her şeyden kaçınacaktı. Dünyasına sarılacak, öpecek, sevecek, koynunda uyuyacaktı. Eviydi, kıymetlisiydi. Hak ettiği değeri seve seve gösterecekti. Oo güzel kız, sen daha uyumadın mı bakalım? Odaya babası mı girmişti? Bakındı, göremedi. Peki bu ses nereden geliyordu? Birden tok bir kahkaha duydu. Bu kahkayı hemen tanıdı. Güneş dedeydi bu. Demek güneş doğmuş, yeni bir gün başlamıştı. Sahra hayatında ilk defa uykusuz bir gece geçirmiş oldu bugün. Bunun verdiği coşkunun tarifi yoktu. Gecenin gizemine tanık olmuş, güneşin doğuşunu görmüştü. Dünyanın sır perdesi giderek aralanıyordu. Kahramanımız kendisiyle gurur duydu ve derin bir uykuya teslim oldu. Karanlığın gözleri beyaz, saçları maviydi. Her gece ışıklar söner, karanlık mahmur gözlerle derin uykusundan uyanır ve devir teslim töreni başarıyla tamamlanmış olurdu. Aydınlık, yorucu bir günün sonuna gelmenin verdiği rahatlıkla gözlerini yumar, kendisini uykuya bırakırdı. Aydınlık ve karanlık ikiz kardeşlerdi. Aynı rahmi paylaşan, zıt özelliklere sahip olan, fakat birbirini tamamlayan, tatlı mı tatlı iki kardeş. Gökyüzü, güneş batarken Araf'ı yaşar, hem karanlık hem de aydınlığı içinde barındırırdı. Bu iki kardeşin buluşabildiği tek zamandı. Araf zamanı, Sohbet zamanı, dertleşme zamanı, anlama ve anlaşma zamanıydı. ''Keşke ismim cesur mavi olsa'' dedi karanlık. ''Canımın içi, amma da takılıyorsun şu isim konusuna. Boş versene, günün en güzel zamanı şimdi. Buluşmamızın tadını çıkaralım hadi'' dedi aydınlık. ''E tabi senin tuzun kuru.'' İsmin içinde ışıkları barındırıyor. Oysa ben de içimde ışıkları saklıyorum. Masmavi bedenimin üzerinde pırıltılar, mutlu ışıklar, güneşin alevleri dans ediyor. Ama yine de adıma karanlık diyorlar. Benden korkuyor, hatta sevmiyorlar. Üstüne üstlük içimde kötülükler barındırdığıma inanıyorlar. Oysa içimdeki cesareti o parlak ışıkları ve sevgiyi görmelerini çok isterdim, dedi karanlık. Aydınlık kardeşine hak verdi. Şairler, şiirler, sevgililer hep aydınlıktan bahseder, aydınlığı dilerlerdi. Esasında o büyük büyük lafları söyleten, o derin derin düşüncelere daldıran, o romantik ışıklar altında aşkı hissettiren hep kardeşiydi. Varlığı insanların içine aydınlatırdı ama ismi üzerine yapışmıştı bir kere. Adı çıkmıştı dokuza, inmezdi sekize. Haklısın, benim dünyalar yakışıklısı kardeşim. Ama unutma ki ben seni biliyorum. Yumuşacık kalbini hissediyor, içindeki şefkati görüyorum. Bırak insanlar taktıkları isimlerin ardında hapsolsun. Sıfatlarının içinde boğulsunlar. Dünyadan ayrılıp da mucizeler katına gittiklerinde elbet uyanacaklar gerçeklere. Değerini anlayacaklar. Benden çok seni özleyecek, ''Koyunun derinliği ve gizemine olan hasretlerini hep kalplerinde hissedecekler.'' dedi aydınlık. Karanlık düşündü bir süre. O, içindeki sevgi ve gizemi insanlarla paylaşmak istiyordu. Bunun için neden önce veda gerekiyordu? Bu dostluğun temelini ille de ölüm mü atıyordu? Yoksa insanlar kendisini bu yüzden mi ölümle bağdaştırıyordu? Karanlık dendiğinde bilinçaltı çölleri ölümü çağırıyor, Bak birileri seni oruyor ölüm kardeş diye alay ediyorlardı. Karanlığın içinden bunlar geçerken mini ellerini boya paletine bulamış küçük bir kız karanlığı resmediyordu. Renkler kağıdın üzerinde dans ediyor, coşku taşıyan o küçük eller karanlığın içinde kayboluyordu. Sahra'nın karanlıkla tanışması işte böyle olmuştu. Boya paleti içinde milyonlarca renk barındırıyor, Sahra ise hayranlıktan nutku tutulmuş bir şekilde karanlığın dünyasında renklerle vals yapıyordu. Meğerse Sahra vals biliyormuş, hatta içinde coşkulu mu coşkulu bir dansçı yatıyormuş. Bu dansçı genç bir kadınmış, ismi ise Pera'ymış. Pera karanlık aşığı, Dans tutkunu genç ve güzel bir kadınmış. Sahra'nın bedeninde ne işi mi varmış? Sahra'nın ruhunun bir parçası Rahmi'nin gözbebeğiymiş. Bunun sebebi ise evrenin sırlarından biriymiş. Pera için karanlık tutku demekmiş, heyecan demekmiş, keşif demekmiş. Dans ederken karanlığı keşfeder, gördükleriyle içindeki coşkuyu beslermiş. Karanlığın siyah olduğunu düşünenlere çok gülermiş. Karanlık bir renk değilmiş. İçinde karnaval yaşatanlar bunu çok iyi bilirmiş. Sahra için bu özel ve güzel gün işte böyle başlamıştı. Aklında boyalar, renkler ve dansla uyandı. Hemen koşup babasının atölyesine girdi. Renkleri selamladı önce. Laf açtı, kahkahalar ve neşe, tuvale yansıdı. Meğer karanlığı anlatıyormuş, çok sonra anladı. Karanlığın içinde Pera ile tanıştı. Pera ve Sahra o gün umarsızca dans ettiler. Gizemli bahçeleri gezdiler. Milyarlarca yıl uzaklara seyahat ettiler. Varoluşun bir diğer ucunda uzun uzun sohbet ettiler. Burada aydınlık ya da karanlık yoktu. Sadece renkler vardı. İşte böyle Sahra'cığım. Karanlığın gerçeklerini görmüş, bir de içinde dans etmiş oldun. ''Bil ki dans edemediğin karanlık gerçek bir karanlık değildir. O siyahtır, kapkaradır. Zift görünümlü, özenti kabuslardır. Kabuslar karanlığı taklit ederler. Sakın ola ki bu tuzağa düşmesen, kabuslar etrafını sardığında karanlığı çağır ve dansına bırak kendini. Dansın içinde asla kabus barınamaz, bunu hiç unutma.'' dedi pera. Sahra'nın tüm bunları unutması zaten mümkün değildi. Yaşadığı her bir an hücrelerine yazılmıştı. Karanlığın içinde canavarlar saklanır zannederdi o. Meğer nasıl dayanılmış, bugün anladı. Sahra karanlığın adına cesur mavi dedi ve bazen de şefkatli kırmızı. Ve hatta bazen de pırıltılı kuyu. Karanlık hayatındaki binbir isimli tek kahramandı. Bundan böyle sahra için milyonlarca dünya, trilyonlarca da renk vardı. Hem aydınlık hem de karanlıkla sıkı bir dostluk kurdu. Ve o gün ışığının her ikisinden de bağımsız, baki olduğunu anladı. Milyonlarca ışık yılı ötede, milyarlarca ışık yılı geride. Günlerden bir gün küçük bir bulut, gümüş rengi bir kadının üzerinde parladı. Öyle çok parladı ki kadın kafasını kaldırıp baktı. Küçük bulut tebessüm etti. Kadının dudağının kenarındaki kıvrım ise belli belirsizdi. Küçük bulut için kendisini tanıtma vakti gelmişti. İçim haber yüklü, dedi. Kadın tebessüm etti. Vakit gelmişti. Güneş, gökyüzü, bulutlar, rüzgar, toprak, her şey yerli yerindeydi. Zaten bugüne kadar tek bir gün bile eksik olmamışlardı. Şimdi her şeyin daha farklı olmasını beklemek çocukçaydı. Sahra bu düşünceyi duyunca istemsizce kıkırdadı. Her şeyin daha farklı olmasını beklemek çocukça değil de epey büyükçaydı. Aslında büyükler hep böyleydi. Canları yandığı zaman dünyanın yerli yerinde durup da neşeli şarkılar söylediğini gördüklerinde önce çok şaşırır sonra da öfkelenirlerdi. Bu ne cüretti! Sarsılan her birey dünyadan da aynı hassasiyeti beklerdi. Dünyamız zaten hassas yaratılışlıydı. Canı yanan her bir çocuğu için içi burkulur, elinden geleni yapardı. Fakat beklenen hassasiyet hiçbir zaman bir çiçek, bir gülüş, bir güneş ışığı olamazdı. Bol bol gözyaşı ve isyan görmeden üzüntünün samimiyetine inanılmazdı. Güneşin rengi solmadan, ay boynunu bükmeden, çiçekler kuruyup gitmeden yaşanan hassasiyet, Asla hassasiyetten sayılmazdı Bu nedenle tüm güneşleri Çiçekleri, çimenleri Seferber eden dünya boşa kürek çekmiş olur Ayıplandıkça Ayıplanırdı Serumu değiştirmeye geldik Sahra Hanım Müsait misiniz acaba Dedi hemşire Sahra düşündü bir süre 95 senedir bu kadar müsait olduğu Başka bir zaman hatırlayamadı Çok yaş almıştı Bedeni dünyaya uyum sağlamış Ve giderek toprağa yaklaşmıştı Anneciğiyle kavuşmalarına belli ki az kalmıştı. ''Gel kızım gel, kolumda seruma yer bulabilirsen benden sana bir fıkra hediye.'' dedi. İçindeki küçük kız seslendi. ''Madde bir, fıkralar çok önemlidir.'' Hemşire gülümseydi. On gündür misafir ettikleri bu tatlı mı tatlı teyzenin kalbinin yorgun düşmesi olacak iş değildi. Sona yaklaşırken böyle neşeli olmanın sırrını merak etti. Hemşire yeni sorumu rahatlıkla taktı ve fıkra için birazdan uğrayacağını söyleyip odadan ayrıldı. Şimdi gidip erkek arkadaşını arayacak, dünkü doğum gününü hatırlamadığı için kıyameti koparacak. Sonra da gözleri şişene dek ağlayacak. Olur da vakti kalırsa Fikran'ın da dinler tabii deyip bir kahkaha patlattı Sahra. Tam 95 senedir içindeki bu küçük kızla konuşur dururdu. Bedeni büyümüştü ama... O küçük kız varlığını hep sürdürmüştü. Şimdi de hemşireyle dalga geçiyor, bedeni kahkahalarla çınlıyordu. Küçük Sahra haklıydı. Kendisi de dayanamayıp kahkahalarına katıldı ve birlikte gözlerinden yaşlar gelene dek güldüler. Göz yaşlarının arasından onu fark ettiğinde gülmekten karnı kasılmak üzereydi. Yavaşça gözlerini sildi, o yine tam karşısında durmuş kendisine bakıyordu. Onun kendisi olduğunu keşfedeli çok sene olmuştu. İlk anladığında 17 yaşında bir genç kızdı. Senelerce onu hayali arkadaşı sanmış, gerçeklere uyandığında ise öyle çok şaşırmıştı ki, tam iki sene boyunca onu görememişti. Başlarda yaşa ilerledikçe onu yakalayacağını düşünmüştü. Mutlaka zaman diliminde bir yerde Sahra'yı bekliyor olmalıydı. Bir süre sonra anladı. Sahra hayat çizgisinde ilerledikçe o da ilerliyordu. Yakalamaya çalışmak anlamsızdı. Şimdi de yine karşısında duruyor, parıldayan gözlerle kendisini izliyordu. ''Hoş geldin, ne var ne yok şekerim?'' diye sordu Sahra. ''Hoş bulduk tatlım, sana havadislerim var, parti hazırlıkları başladı. En sevdiğin ışıklar, vanilyalı balonlar, kıkırdayan kağıttan helvalar ve daha neler neler var. Heyecanlı mısın bakalım?'' dedi o. Evet heyecanlıydı, hem de çok heyecanlıydı. Neyse ki tüm işlerini halletmiş, arkasında endişeleneceği bir durum bırakmamıştı. Vedalaşma faslı dün tamamlanmıştı. Canı gibi sevdiği torunlarını öpmüştü teker teker. Senelerce dert ortaya olan günlüklerini onlara teslim etmiş, bir de her birine ayrı ayrı mektuplar yazmıştı. Onun mektupları vasiyet içermiyordu, Hayır. En komik anılardan, en sevgi dolu hatıralardan ve en sihirli hikayelerden bahsediyordu. Giderken hediyesi bolca ışık olacaktı. Işığının içine hayatın neşesi ve gizemini de sıkıştıracaktı. Beraber kocaman çilekli bir pasta kesmişler, mumları üflemişler, dilekler dilemişler ve iyi yolculuklar şarkısı söylemişlerdi. Sahra şarkı sırasında ellerini çırpıp neşeyle eşlik etmişti. Küçük Sahra ise danslarıyla içerlerde bir yerde minik bir parti veriyordu. Dünya kocaman bir dolunay ve limonata gibi bir geceyle destek vermişti bu kutlamaya. Sahrasını çok severdi. Bedenini mis kokan toprağında saklayacak, ruhunu ise meleklere teslim edecekti. Bu yeni yolculuk biraz içini burkuyordu elbette. Fakat yeni bir mucizenin doğuşuna tanık olmak varoluşla ilgili en sevdiği şeydi. Dünyada bunlar yaşanırken, çok ama çok uzak diyarlarda başka türlü bir telaş yaşanıyordu. Haydi Neptün, amma da hantal çıktın. Şu ışıklarını iyice parlatman lazım. Bir de yaramaz gökkuşağını çağır da saçlarına taç olsun. Bu gidişle hoş geldin partisine yetişemeyeceksin. Veronica, diğer perilere de haber vermeyi unutma. Çok uzun zamandır bugünü bekliyorlar. Katılamazlarsa üzüleceklerdir. ''Aa merhaba, siz Sahra'nın annesi ve babası olmalısınız. Partide sizi de görmek bizim için büyük zevk. En öne alalım sizi. Gözlerini açtığında ilk sizi görsün. Bu sürprize bayılacak.'' ''Hadi arkadaşlar, son iki dakikaya girdik. Her şey planlandığı gibi olacak. Önce mutlu ışıklar ninnileriyle parlayacaklar, sonrasında anne ve babayı sahnede göreceğiz ve kucaklaşmanın ardından sıra peri ekibinde olacak.'' Peri ekibi melekler topluluğuyla dans edecek ve son olarak da masal kahramanları 95 katlı pastayı getirecek. Tören bitiminde parti devam edecek, birkaç asır boyunca çılgınca dans edilecek. Hazır mıyız? Evet, geri sayıma başlıyoruz. 10. Bebek ışıkla tanıştı. 9. Seksek oynarken ayağa takıldı. 8. Küçük kurbağa çok ağladı. 7. Çok hırçın bir çocuksun, sesi yankılandı. 6. Elbisesi çilekli pastadandı. 5. Korku kraliçesinin gözleriyle tanıştı. 4. Ay anneanne göz kırptı. 3. O çocuğa kalbi çarptı. 2. Rahmi sancı ile uyandı. 1. Derin bir nefes aldı. 2 minik göz açıldı hızla. Geri dönmüştü. Evinde, biricik evrenindeydi. Sayfa 93, kitabın sonu 29 Mart 2019 Son söz Bu köşe, kahramanlar köşesi. İçindeki hikayeyi çıkarmak cesaret ister. O hikayeyi başkalarıyla paylaşmaya karar vermek şefkat ve güven ister. Bunu burada dillendirmek ise güç ister. Meğer ben pek cesaretli, çok da şefkatliymişim. Meğer içimde dünyaları oynatacak kadar güç ve güven varmış. Ve tüm bunlar için kahramanlarıma sayısız teşekkürüm varmış. Hayatımdaki kahramanlar yarı masalsı, yarı antik, biraz da mitolojik. Dört kişi var mesela. Biri kocaman dev gibi. O kocamanlığı sana ev olur, oda olur, yeri gelir, uçak olur. Göklere çıkarır, karanlıkla savaşır. Biraz yumuşak, biraz inatçı. Yapılamazları yapar, yapılabilenleri yapmaz. İçinde bol şaka taşıyan bu süper kahraman benim babam. Birisi ufacık tefecik, içi dolu annelik. Gözleri ateşten, ruhu pamuktan yapılma bu süper kadının yanında bilirsin ki güvendesin. Hatta dünya yıkılsa, hayat dursa yine de güvendesin. Bu kişi benim annem. Birinin kalbi kelebekten, bir bakarsın enerjisi dağlardan, tepelerden taşmış. Bir bakarsın un ufak olmuş o dağların, tepelerin ardına saklanmış. Kendini kumdan zanneder, üflesen uçarım der. Ama üfle üfle uçmaz, kaya gibi yerinden oynamaz. Bu kişi benim ablam. Birinin içinde hayatın gizemi saklı, derinliğinin içinde buz gibi sular, neşeli ağaçlar, hüzünlü bulutlar saklanır. Renklerini dünyaya yansıtır, o renklerden sanat eserleri yapılır. Bu kişi benim, kız kardeşim. Ailem iyi ki var, bu dört kahramana bana olan yıkılmaz inançları, sonsuz destekleri ve muhteşem kalpleri için çok teşekkür ederim. Bahsedeceğim bir kahraman daha var, seslerle dans eder, renklerle konuşur. Kendi içine dalar, evren olur. Kaya mı, bulut mu, ateş mi anlayamazsın. Materyali nedir acaba diye sorar, bir cevap alamazsın. Sihir üretir, sihir dağıtır. Bu kişi benim birçok şeyim, Ezgi sorman. Ezgi iyi ki var. Kahramanıma, emeği, desteği ve ışıl ışıl varlığı için çok teşekkür ederim. Bir de kendime çok teşekkür ederim. Aferin sana Gözde. İyi ki varsın. Söylemek istediğim son bir şey var. Ben hikayemle beraber çok şey öğrendim. Öncelikle paylaşmanın ne kadar besleyici, büyütücü ve sevgi dolu bir şey olduğunu başka bir pencereden yine deneyimledim. ''Hikayeyi ben kağıda döktüm ama biliyorum ki sadece bana ait değil. Hayatta olan, olmayan, tanıdığım, tanımadığım, hoşlandığım, hoşlanmadığım öyle çok kişinin emeği var ki. Hepsi çok değerli. Bugüne kadar ne yaşanmışsa iyi ki yaşanmış diyorum.'' Hikayenin kitaplaşma sürecinde ise çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel insanların yardımını aldım. Ekip olduk, birlikte yarattık. Samimiyete, gerçekliğe hep çok önem verdim ve bu süreçte de ışıltılı, temiz insanlarla çalışmaya özellikle dikkat ettim. Başarı, zeka, yaratıcılık, tüm bu kavramlar bir yana... Kalbinde sevgi olan, sezgisel tarafını kaybetmemiş, ışıklarını yanlarında taşıyanlarla birlik olmak istedim. Kitap milyonlar satsın kaygısından çok, gerçek olsun, bir ruhu olsun istedim. Ve o güzel insanlar yaratım sürecine kendi hikayelerini de kattılar. Hikaye giderek büyüdü, genişledi, güzelleşti. Güzellik ne geniş bir kavrammış, ne kadar parlakmış onu öğrendim. Hayat bir süreç derler, bilirim, ama sonuç odaklı bir dünyada bunu deneyimlemek, sürecin kıymetini bilmek ne şanslı bir duyguymuş. Birileri belki sevecek, belki sevmeyecek, burada olanları ama değerini senin belirlediğin bir işin ölçütü yokmuş. Gördüklerin, öğrendiklerin işin başlı başına sonucuymuş. Gerisi işin kaymağı, çikolatasıymış. Her alanda yetenekli olmamak bir lütufmuş. Daha az yorulurmuş insan, daha çok güvenirmiş, daha huzurlu olurmuş. İnsanlığını doya doya yaşar, küçüklüğünün keyfini çıkarırmış. Eğlenceliymiş bu, özgürlükmüş. Kredi sayfasında herkesin tek tek ismi var. Fakat bence yeniden dillendirilmeliler. Serkan, Öznur, Reysi, Neşe, Erçağın, Nancy ve Alida. Çok güzel bir süreç oldu, çok teşekkür ederim. Bir de Reisi Kamhi Mitrani'nin kurduğu çocuk sanat platformu Journey Art Making Sharing'den bahsetmek istiyorum. Bence bu atölye sanat icra etmekten fazlasını yapıyor. Harikalar yaratıyor, ışık saçıyor. Kitabın iç çizimlerini orada yetişen 13 yaşlarındaki iki sanatçı Nancy ve Alida yaptı. Öze dönerken, çocukluktan bahsederken, masumiyeti hatırlatırken karşıma çıkan bu harika atölye bana kendimi hep çok mutlu hissettirdi. Bence çocuklar hayatın her alanında daha çok olmalı. İçimizdeki çocuklar uyanmalı. Herkese özgür, samimi ve anlamlı bir yaşam diliyorum. Gözde